صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم موسى هارنا نقيبا وقال الله إني معكم لا ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم بالرسل ve akrall tüm Allaha kırda hasanla u kafra nankum seyiat kum ve u duxan nankum cennetin tejji min tepti el anhar. fman kafra bade zalkem nankum. fakat Garip kaldı Kemal ehli bu anbil anın çün sayeden şimdi olur Nil. Mukaddem olduğu kırk yılda tahsil eder bir Yılda salik şimdi tekmil. Zeval geldi. Gelin Hakka gidelim. Cemal-i Mâkema Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Bir haftanın sohbetinde daha Allahu Teala Hazretleri bizi uzakta da olsa gönül birlikteliği içerisinde bir araya getirdi. Deryemeni, pişemeni, pişemeni, deryemeni kuralınca herhangi bir nimet çok uzaklarda Yemen kadar uzakta da olsa eğer ondan yürek olarak ve işlem olarak yararlanıyorsanız eteğinizde önünüzde sayılır. Eğer ama tam aksine bir nimette ayağınızın ucunda olabilir. Kabe'nin gölgesinde yaşamak gibi diyelim ama gidip tavaf etmez, ziyaret etmezseniz, yararlanmazsanız o nimet sizin için Yemen kadar uzaktadır. Kabil'inden. Yani uzakta da olsak Allah Allah'tan ötürü bir muhabbetimiz varsa birbirimizde diyalogumuz en azından dua düzeyinde de olsa iyi ise yani uzaklığın pek o anlamda önemi yoktur. Vessel Karani gibi çöl çocuğu da olsanız Medine Münevveredeki seviyor ve ona derinden bir aşkla bağlıysanız iyi bir kanalınız varsa hırkasını da giyersiniz. Efendim bütün evliyaya genel başkan da ilan edilirsin. mühim olan bu tür güzel şeylerle yürek birlikteliğidir ve işlem benzerliğidir. Sadece kuru bir yürek birlikteliği de işe yaramakla birlikte yani mümkün mertebe. Yani bu konuda yürek desteğini de yürek yüreği besleyici konuları da göz ardı etmemek lazımdır. Sahabe-i kiramdan radıyallahu anhüm iki farklı olay söyleyerek bu girişteki mesajı kayıt altına almak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam uzunca bir seferden gaza olabilir veyahutta da benzer içerikli bir sefer olabilir. Dönerken tabi dağınık bir grupla dönüyorlar. Bir yerde bir küme halinde yapışarak yürümek mümkün değil. Atlılar var, binit, efendim yayalar var. Gerilede kalmış bir göçebe hayatı süren buna bedevi veya arabide diyebiliyoruz biliyorsunuz. Bir Müslüman yüksek sesle edep sınırlarını ister istemez aldığı eğitimden mütevellit aşarak ya Muhammed diye yüksek sesle bağırmış ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önemli bir konuyu sunmuştur. Sunduğu konu hepimizde sonuç itibariyle rahatlatan bir konu. Zaten sahabe-i kiram yani kıdemli sahabe diyelim biz onları. Peygamberimizle beraber yaşayan edebi tam yerinde sevgili peygamberimizin bırak soru sormayı, efendim kendisiyle yüz göz olmayı yüzüne bile utançlarından bakamayan bir terbiye içerisinde yaşıyorlar o mübarek efendilerimiz radıyallahu anhu hazretim. Ancak peygamberimiz aleyhissalatu hakkındaki fiziki tanıtımlar, şemail dediğimiz olay bile yani 9-10 yaşlarındaki genç taze tıfıl dönemlerinde sevgili peygamberimize kıyasıya, doyasya her tarafına bakan, onu izleyen, takip edenler o kayıtları yapmışlar ve bize gelmiş ki olgun sahabeler Peygamberimize utançlarından, ondan aldığı genel terbiye ve efendim edepten ötürü yüz, yüzüne mübarek cephesine pek bakamazlarmış. Onun için deli dolu bir sah, yani bir Müslüman gelse de ileri geri soru sorsa da Peygamberimizden bir takım konular gündeme çıksa biz de öğrenerek mutlu olsak derlermiş ki bu sahabe sözdür. Yani herhangi bir badiyeden birisi gelecek, ulu orta sorular soracak, Peygamberimizi deşilecek. O mevzuda demeçleri verecek ve o kenarda hayasından, utancından, peygamberimize bakmaktan bile çekince içinde olan ve soru soramayan sahabeleri de rahatlayacaklar. E, hep bunu beklerlermiş, bekledikleri olmuş. Bu sahabede işte badiyeli birisi yüksek sesle, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslüman, Müslüman bir topluluk içerisinde çok yüksek seviyeli birilerini sevse, ama amel bakımından ona erişemese bir, birinci soru bu. Aynı konuda bir başka sebebi bürüt diyeceğimiz yani peygamberimizi aynı cümlelere saf etmeye deşen, açan bir başka olay daha. Ee, sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a yine böyle bir uzakta kalan birisinin aynı işlemle yani yüksek sesle ona işittirmek amacıyla metessaatü ya Resulallah sorusuna verdiği cevap da aynı çıkacağı için böyle bir soru sormuş. Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah? Bir kavmin içerisinde amel bakımından en iyisini kalite olaraktan en iyisini sevdiği halde çalışmaları o düzeyde olmayan birisiyle beraber olma şansı var mı ya Resulallah diyen sahabeye ve kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah diyen sahabeye verdiği cevaplar aynı. Birincisine Hemen peygamberimiz onu ve çevresindekileri ve hepimizi mutlu edecek, kıyamete kadar hepimizi sevindirecek verdiği cevap. Ki sahabe-i biz İslamiyet'ten sonra Müslüman oluşumuzun peşinde peygamberimizin bu verdiği cevap kadar mutlu olmadık hiçbir konuda. Yani hepsinden daha çok bu cevabından mutlu olduk demişlerdir. Cevap nedir? El-mer'u ma'amen ahabbe yevmel kıyameti. Kişi kıyamet günü iyi veya kötü artık kimlerle? Gönül birlikteliği varsa onlarla beraberdir demiş. Kıyamet ne zaman kopacaktır diye soran sahabeye de aynı cevabı vermiş. Ama birisinde kayıt olarak yevmel kıyamet, öbüründe mutlak anlamda böyle el mer'u me'amen ahabbede kesen kesilen bir cevap vermiş. Kıyamet ne zaman kopacak diyen sahabesine önce ona ne hazırladın şu anda ölsen şu anda yolcu olsan ki Sevgili dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, bizim için de aynı şey geçerli. Yani mişli, muşlu dinlemeyin bunu. Yani kendi adımıza böyle muhatap biziz. Sevgili peygamberimiz bu açıklamaları, demeçleri bize veriyor diye iman ederek dinlemek lazımdır. Bizim için de aynı şey. Hadi bugün yolcusunuz deseler, bugün Almanya'dan Türkiye'ye tabutunuz efendim hazırlandı. Hijyenik şartlarda ve ulaşabilecek kadar sağlıklı bir şekilde yolcusunuz ama bu sefer uçağın normal koltuğunda değil de uçağın artık yani valizlerin bavulların taşındığı bagaj kısmında gideceksiniz. Canlı geldiniz cansız dönüyorsunuz deseler hazırlığımızda neler var veyahut da efendim şu anda Azrail Aleyhisselam yolcusun dese bizim yol azığımız yani hazırlığımız ne düzeyde bunun gibi bir cevap e, istemiş peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Adamcaz bunu hiç beklemiyor tabi yani istiyor ki kıyametle alakalı bir cevap versin peygamberimiz de böyle bir sürpriz bir konuyu ben gündeme getirmiş olayım ve bu cevabı alarak yani çok farklı bir konuda herkese bu haberi ulaştırayım e, gündemin bir numarası olayım belki böyle düşünmüştür niyetlerine mevla bilir o kalitelerin aleyhissalatü vesselam ona verdiği cevapta süre cevap verdiği için yine cevap ortak almış adamcaz tıkanmış o tıkanık ortamda insan öyledir zaten yani ani pozisyonlar, pozisyonlarda refleks e, ortaya refleksi bir şey koyduğu zaman mutlaka kendi içindeki kümelenmiş birikmiş neyse onu haykırır. Yani güzel şeyler varsa hemen güzel şeyi haykırır ama kötü şeyler yüreğinde birikmişse Allah korusun kötü şeyler haykırır. Özellikle ben ameliyat eden doktorlara narkoz uzmanlarına soruyorum yani. Bayılırken ayılırken millet ne diyor neler demiyor ki diyorlar kimileri küfrederek bayılıyor ee, içinden demek ki ayılırken de küfrederek ayılıyor gönlünde çok sevdiği bir birisini tutuyor mesela diyelim eşini çoluk çocuğunu artık bu ameliyattan belki ayılamam ölürüm giderim ne olacak hanımım kocam veya evladım veya çok sevdikleri artık işi olabilir eşi olabilir neyse o gönlünde yer şey ayılırken de onu söylemiş anne demiş, hanım demiş. Çocukların adını söylemiş veya çok sevdiği bir şeyi haykırmış. Ama bazılar da tabii gönlünü Mevla'ya toparlayarak bu son efendim e, bayılmam olabilir, ayılma şansım belki olmaz diyerekten la ilahe illallah diyerek zikir ederek veya gönlünde güzel şeylere tutarak bayılırlarmış. Ayılırken de Allah diye ayrırlarmış Veya la ilahe illallah diye ayılırlarmış. Eğer hafızsa, hafızlar biliyorsunuz seri Kur'an-ı Kerim okur. Hemen dillere e, siz bir sayfa okuyunca kadar, onlar bir ayet, yani bir ayeti okuyunca kadar bir sayfayı bitirirler. Hafızlar da bazıları bayılırken Yasin falan okuyorlar, bayılmadan evvel yarı yolda kalıyor diyelim ve cealeni diyerekten bayıltılıyor. Ayılırken minel mukramin diye nerede kalmıştık hesabıyla minel mukramin diye ayrılıyor. Böyle insanlarda gerçekten var. Narkozlara sorun, yani bayıltan uzmanlara, doktorlarına, hemşirelere sorarsınız böyle şeyler biraz merak edin ve caalenii minel mukramin ti tam ve caalenii de bayılıyor ya ayrılırken Allahu Teala o bantı ekliyor minel mukramin diye ayrılıyor yani Kur'an'la bayılmak Kur'an'la ayılmak ne güzel bir şey zikirle bayılmak zikirle ayılmak e, tam aksine küfürle bayılmak küfürle ayılmak da basit bir dünyalıkla bayılıp onunla ayılmak yani tam aksine bu bayılmanın e, sonsuzunu düşünelim ölmek diyerekten el alalım yani Allah'ın zikriyle ölmek, O'nun zikriyle dirilmek değil mi? Kur'an okurken böyle ben de çok iyi hatırlıyorum. İmamat İmam Hatip Mektebi'nin 3. sınıfının Şubat 13'ü müydü neydi? rahmetli babacığım ilkokul eğitmeni artık böyle ömrünün çok e, verimli bir dönemi. 53. yaşındaki benim şu anda yani o yaşıma çok fazla da kalmış sayılmaz yani birkaç adım var. Yani yarı baygın son nefesini vermek üzereyken Yasin-i Şerif Şubat tatiline denk geldi tam tevafuk işte. Yasin-i Şerif okuyordum inanın çok e, net hatırlıyorum. İnşallah yani yanlış yapmıyorumdur. Ve cealeni minel mikrami bölümünde yani Yasin'in ikinci sayfasında öldüğünü hatırlıyorum. Yani ey kulum gir cennetime ve ikramlarıma gömül gibi anlamları olan bölüm okurken ölmüştü. Yani Kur'an'la ölmek, Kur'an'la dirilmek, bir ibadet üzere ölmek ve onunla dirilmek. Bunlar da apayrı nimetler ve avantajlar. Fatih Camisi'nin eski imamlarından ve gün görmüş eskilerinden duyduğum kadarıyla birisi sabah namazını kıldırırken Sübhan Rabbel Ala'yı çekmiş de çekmiş. Millet böyle yani yere yapışmışlar. Bir türlü kalkmak bilmiyor. Hani adamcası yani belki 50 kere demiş. Yani arkadakiler de artık yani yeter diyerekten birisi kafasını kaldırsak ki imam yani tam yüzüstü yapışmış kalmış secdede. Sübhani Rabbi ala derken Allah'a bulmuş ve cenazesi de imamlık yaptığı Fatih camisinden kaldırılmış. Allah'ım sen yüceler yücesisin, hiçbir noksanın eksiğini hatan yok, ne yücesin Allah'ım derken o Allah'ın sizin canınızı alması ne kadar mutluluk vericidir. Yani Sübhani Rabbi el-Ala mı diyordun, Allah mı diyordun, yani elham Gulhum okuyordun, Yasin'inkinin sayfasında mıydın diyerekten Allah'ın sizi bir karşılamasını düşünün, ne kadar keyifli, ne kadar ee, zevkli bir iş işte o kişi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ve şu anda yolcusun hadi bakalım şu anda Mevla'ya göçüp gideceksin denildiğinde neyin var torbanda demesi üzerine aa, hani insanın gönlünde ne varsa onu söyleyecekti ya konumuz oydu ya öncecik içindeki şeyi haykırmış hiç tıkalmadan nefes nefese Vallahi demiş ya Allah'ı Allah ve Resulünü müthiş seviyorum demiş. Başka bir de hatırlamıyorum yani elimde avucumda bir şey yok galiba bir çöl çocuğuyuz işte demiş. Göçemeli dağlı zavallı insanlarız biz ama size karşı ölümsüz bir aşkımız var. Seni gönderen Allah'a karşı ölümsüz bir aşkımız var. Allah ve Resulüne olan sevgimden başka ciddi bir şeyim de yok deyince Peygamberimiz onu bizi ve bütün bu çizgide inşallah gönlünü mevmiş, Habibine çevirmiş, güzel ve değerli şeyleri seven kimselere ilaç ve efendim büyük bir rahmet, büyük bir nimet olarak elmer'u me'amen ahabbe de kesmiş. Öbürü yevmel kıyame ekiyle de söyleniyordu. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yaşlı gazlardan birisi İsmaila cemaatinden Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gerçekten ibadet hastası ve insanlara zengin olmadığı halde ikram hastası bir dede vardı. O da bu ayet-i kerimeyle bu yani hadis-i şerife uygun bir ayet-i kerimeyle kul in kuntüm cahibunallah ayetiyle bu hadis-i şerifi ezberlemiş, başka sermayesi olmayan bir dedeydi. Her yakaladığına sevgili peygamberimize uymak, ittiva etmek, ona yapışmak, ona benzemek noktasında o ayet okur ve bir de kişi sevdiğiyle beraberdir madem Resulullah'ı seviyorsun arkadaş onun sünnetine uy, yoluna, yordamına uy özün, sözün, ibadetin, amelin, ahlakın ya millet bak sevdiği sanatçılara, sevdiği sporculara, sevdiği tiplere şekil olarak da benziyor yani bir ünlü şarkıcı gibi montunu deviriyor elini yanından ceplene sokuyor, yürüyüşünü ona benzetiyor veyahut da kulağını deldiriyor, burnunu halka geçirtiyor saçın ayrışma veyahut da uzatma biçimini onlar gibi yapmaya çalışıyor. ya. Siz de Resulullah'ın sünnetine uyun. Tabii ki çizgisi itibariyle kendisi de e, fotoğrafında Resulullah'ı hatırlatan bir güzel görüntüye sahip olduğu için özellikle erkekleri sakal bırakma konusunda bu tür e, ayetlerle kıskaca alıp e, onlara bu güzel nimeti sunmaya çalışırdı. Fakat hadis-i şerifi tercüme ederken yarım yamalak Arapçasıyla ezberlemiş, tercümede de kendisine hoca olarak karşıya yedirecek ya yani kabul ettirecek ya iki ayetlik hoca yalnız bir ayet bir hadis hikayetle değil bir ayetlik bir hadislik hoca kişi sevdiğiyle beraberdir diyerekten oradaki yani ma'daki ayın harfini Türkçeye de kaydırarak yani o da öyle tercüme cehliyle kişi sevdiğiyle beraberdir diye oradaki i harfini yumuşak g ve ayına dönüştürerek cevaplardı. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer Nemrutları, Firavunları, alçakları seversen onlarla beraber olursun. Ehli küfrü seversen küfür küfür ehli beraber olursun. Ehli zikri seversen zikir ehli ile beraber olursun. Bu konuya da yani dikkat etmek, önem vermek lazımdır diye böyle bir işin başında bir ön hatırlatma yapmış olduk. Bir ikincisi de sadece bunun sevdiğiyle kişinin beraber olması konusunda e, gönüllüyle işi götürmeye çalışmasının yetersiz olduğunu, bunu besleyici, destekleyici bir takım işlere ve icraatlara kesinlikle ihtiyaç olduğunu, sevgili peygamberimizin ikinci bir olayda dile getirdiğini görüyoruz. Yine sahabeden birisini, sahabe demek peygamberimizle sohbet, muhabbetten, ömür geçiren, birlikte yaşayan, o günün şanslı, inanmış, hanım, erkek, genç, diğer cemaat demek ya, peygamberimizin o mübarek arkadaşlarından birisi, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dua edin de cennette beraber olayım lütfen ne olur demiş. Peygamberimiz ona üzülme beni seviyorsan cennette beraberiz dememişti de, Yani bir önceki o iki ayrı olaydan tek sonuca vardığımız kişi sevdiğiyle beraberdir ifadesine içini dolduran onu besleyen bir destek efendim bir takviye açıklama daha yapmış. Ne demiş tamam demiş inşallah o dua yapacağım. Fakat demiş sende sermaye olarak biraz bana yardım et demiş. Nasıl yardım edeyim yarısıla? Ya nasıl yardım edeyimse demiş. Yardım türünü söyleyin. Demiş ki bir kethreti sücud bana parasal yardım yap demiyorum. Bana bir hediye bir ikramda bulun demiyorum. Madem cennette beraber olacağız. Bana şunu sana bunu sana demiyorum. Ne diyorum? Bir kethrati sücud. Demiş ki secdeyi çoğalt. Secdeyi çoğalt. Beş vakitle bile yetinme, ek seferler düzenle. Çünkü sen beş vakit namazın götüreceği bir hedefi değil de geceleri sabahlara kadar ayağa patlayan bir peygamberle beraber olmak gibi büyük bir hedefi kendine efendim hedef seçtin. Bu büyük iş. Öyle yok demiş sadece yani benim duama yaslanmak, benim duamı şefaatimi düşünerek yan gelip yatmak yok demiş tabiri caizse bir kestrati sucud. Bol secde istiyorum. Işraklar, kuşluklar, evvabilinler, teheccüdler, tahiyet-ül mescitler, ne bileyim efendim buna benzer mübarek geceler yaklaşıyor. İşte önümüzde kandiller yaklaşıyor. Böylesi önemli gecelerde ekstra çalışmalar yapabilirsin. Bu hakkınızdır. Yani ramazan içerisinde nasıl e, yani ekstra bir ibadet önemli bir mevsimde. Yani ibadetin çok para ettiği tam sezonu tam mevsiminde teravihlerle efendim sadakayı, fıtırlarla ve efendim benzer ibadetlerle peygamberimiz itikaflarla o ayı beslemiş, içini doldurmuşsa demek ki bazı özel zamanlarda mekanlarda ekstra çalışmalar yaparak gelirinizi artırabilirsiniz. O mübarek sahabeyi de aynısını söylemiş. Demiş ki bana bak, benimle beraber olmak çok büyük bir efendim dedi, taleptir, çok yükseğe, Efendim atış yapıyorsun tabiri caizse. Bana da demiş bu konuda, farklı bir çalışma ortaya koy, Evet benimle olmanın adına biraz demiş secdeyi artır. Tabi yarı esprili bir şey söyleyeceğim yine sahabeden bir örnek. Yani girişteki bu şey tespitlere yani çok uzakta da olsanız Yemen'de de olsanız yararlanıyorsanız önünüzdedir. Eğer bir nimetten istifade etmiyorsanız yani caminin altında çay ocağı işletseniz üstüne cemaate gitmeseniz camiyle komşu olmanın ne anlamı var değil mi? Böyle çok müşteriler çok insanlarla tanıştığım oluyor. Yani caminin komşusu olup caminin hatta kiracısı olup Müslüman olduğu halde üst kata çıkıp alt katta midesiyle alakalı serviste son derece atak olduğu halde çok vaktinde dükkanı atığı halde müşterisine son derece üç kuruşun almak için güler yüzü tatlı değil ikramda bulunduğu halde üst katta kalbini doyuracak cennetini Allah'ın cemalini e, hedef tutturacağı efendim bir çalışmayı çok gören yani birkaç metre üst kattaki camiye çıkamayacak kadar bu işe uzak tipler var yani e, çok uzaklardan cemaatle namaza apar topar gelip böyle e, güç bile yetişen ve bunun heyecanını yaşana kaçırdığına üzülen tipler olabildiği gibi yani bu kadar iççe olan kimselerden de yaralanmayanlar oluyor maalesef. Yani niceleri peygamberi görünce ayılıyor bayılıyor heyecandan devriliyor Nuh peygamberin koyunundaki kadın cehennemi boyuluyor ya bu iş acayiptir arkadaşlar yani. Birileri peygamberi görünce heyecandan ele yağı birbirine dolaşıyor. Bir peygamber görmenin feyzinden, aşkından, kendinden geçiyor. Amanın arkadaşlar. Yani lüt peygamberin hanımı affedersiniz, aynı yatakta istirahat ettikleri halde, aynı mutfakta yemek yedikleri halde, evi, aynı çatıyı kullandıkları, acıyı, tatlıyı bölüştükleri halde cemiyetin en berbat adamlarının, kafilerin yoluna, efendim kafa yapısına uygun bir kötü bir donanımla donanıyor ama kalite insanlara kalitelere kalitesi peygambere ve o çizgideki insanlara selamı merhabası olmadığı için ebediyen geleceğini karartıyor. Bunun gibi nimetlerden yararlanmak apayrı bir şeydir. İşte bunu konuşuyoruz. Bu konuda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın El mer'u -e alakalı iki farklı rivayeti birleştirdikten sonra peşinden de sadece yani kuru bir aşkın ve sevdanın yeterli olmadığını ama yine de çok büyük bir iş olduğunu bunu besleyici, destekleyici, geliştirici ve iddiayı ispatla samimiyetiniz ortaya koyucu. Bir başka rivayetle de yani bana cennette birlikte olmak istiyorsan secdeleri çoğaltarak biraz destek ver kardeşim diyerekten peygamberimizin bu tür ekstra talepleri olanlara yani yüce talip olanlara teklifini de gündeme getirerek bu işi efendim arz etmiş olurken yanı sıra bir de bu konuya uygun yine bir sahabe esprisi yapayım. Sahabe esprisi bakın. Ebu Hureyre radıyallahu efendimiz, meteliksiz milyonerlerden tabiri caizse, peygamberimizin gariban takımından, açlıktan böyle ara sıra camide uykusu gelmeyip de sokağa çıkanlardan, yani züğürt bir Müslüman, bunu bilesiniz önce, gariban takımından. Ki peygamberimiz de hikmet ilahi zenginlere de çok ilgi gösterdiği gibi, hele de fakirlere, gariplere, özürlülere müthiş onları onlara eden, onların fakirliğini, Hastalığını, özrünü unutturan çok güzel yüklemeler yapardı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Garip bir tecelli bir gün sokakta dolaşırken sevgili Peygamberimiz ters bir saatte sokağa çıkmış. Yani ne yat saati ne kalk saati Müslümanı biliyorsunuz erken yatıp erken kalkma prensibi var ya bu konuda sen ve ben biraz ayarı bozuk insanlarız Allah Teala bize tatlı ve acıtmadan ayar versin. Evet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hurey'i sokakta görmüş şaşırmış. Demiş ya Eba Hureyre, Ma ahra Ya Eba Hureyre Onun ifade tarzı bu aleyhissalatü vesselam Seni hangi şey sokağa çıkarttı Neden sokaktasın bu saatte Müslümanın yatsı yıkıldı Tam uykusunun kaynak saatidir Teheccüd saati falan da değil Demiş ki ya Resulallah emir gereği yani Sorduğunu cevap veriyorum demiş El cu'u ya Resulallah demiş Tek kelime demiş açlık beni sokağa demiş. demiş Vallahi uyuyamadım açlıktan. Akşam yemek gelmedi Günü zaten yiyememiştik. Akşam bir Müslüman asla bu sofraya bir şey getir de yeriz de yatarız diye düşünüyordum. Yani sabah zaten bir şey yiyemedim. Arkadaşlarım yemiş olabilir. Akşam da bizi unuttular, ihmal ettiler. Bir şey gelmeyince biz de yiyecek bir şey bulamadık. Yatılı öğrencisiniz tabii ki yemek çıkmayınca aç kalıyorsun. Onun gibi onlar da mescit yatılısı, yatılı sevgili peygamberimizin yatılı öğrencileri gibi. Bundan dolayı sokaktayım deyince peygamberimiz de onu teselli etmiş ve demiş ki üzülme demiş üzülme. Yani ümmet açken peygamber tok mu zannediyorsun sen ha? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen peygamber sizce beyler, sevgili dinleyenlerim, kardeşlerim beyler, geri çekiyorum beyler, bayanlar, sevmediğim sözcükler bunlar, özür dilerim. Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim, komşusu açken tok yatan bizden değil diyen bir mübarek peygamber, ümmeti açken kendisi tok yatar mı ya? Cennette bile kendisi rahat edemeyeceği yolundan sinyaller veriyor. Cehennemde Allah'a inanan, bana inanan, bana güvenip ama yolumun hakkını veremeyen günahkar Müslümanlar yanarken ben cennette nasıl rahat ederim? Rabbi, aman orada bir tane Müslüman zerre kadar imanlı birisini görmek istemiyorum, duymak istemiyorum deyip cennette bile tadı kaçacak kadar yani cennete tat kaçmaz ama... Cehennemde kendisinden birilerinin olduğunu düşünmesi oradaki huzurunu bile etkileyen bir peygamber. Nasıl arkadaşlar ümmeti aç çatıracak kendisi böyle ben bu hareketin lideriyim başıyım bir peygamberim her şeyin en iyisi layığı mantığıyla iş yapacak böyle bir peygamber yok. Peygamberler kendi toplumlarının kendi ümmetlerinin en düşük düzeyine göre hayat sürmüş insanlardır gerçekten öyle Ya Hz. Ömer bile arkadaşlar ya sofrasında bir gün... Kendisine e, devlet görevlisi olaraktan sofra kurup kaldıran, yani görevli memura demiş ki, bana bak demiş, sen bana her zaman sofra kurarken en azından iki çeşit koyuyorsun soframa demiş. Yani bazen çok da koydun oluyor demiş. Allah aşkına doğru söyle demiş, sen halkın içinde yaşıyorsun, her kesimle iç içesin, biraz daha hani memursun, gariban takımındasın tabiri caizse. Ülke halkım demiş, yani hemen hemen hepsi her öğünde iki çeşit yiyebiliyor mu demiş. Bana doğru cevap ver, benim yapım birisi demiş, seni haşlarım demiş, seni perişan ederim. Bana olduğu gibi konuş demiş. Ne yalan söylem ya emir al demiş. Yani emiri olduğunuz Müslüman halkınız, yani bırakın demiş yani iki çeşit yemeği, bazen bir çeşit bile bulamayanlar oluyor. Yani genelde bir çeşit yiyenler çoğunlukta demiş. Bana bak demiş, o zaman hakikat buysa demiş. Bundan sonra benim soframı kurarken demiş, iki çeşit, iki farklı ürün sofraya kurarsanız seni yapıştırırım demiş, yapıştırırım, seni perişan ederim. Sertlik yanlısı ya, onun gibi bakın, ümmeti de ona göre yetişmiş, ha. peygamberimiz yani tok açın halinden anlamaz tarza bir hayat sürmemiş, aç açın halinden anlar. Demiş ki, ya Ebe Hürre seni sokağa açlık mı attı? Evet, vallahi demiş, seni sokağa atan şey... ...beni dattı de demiş... ...bugün nöbet Ayşe'deydi demiş... ...bir şey yokmuş... ...ben de demiş uyuyamadım doğrusu demiş... ...yani ne var ne yok diye dışarı çıktım... ...sana rastladım gel demiş... ...filanca ümmete gidelim... ...onun hanımı beceriklidir... ...ve az zamanda sofra kurar... ...hem onu sevindirelim hem biz sevinelim... ...şu doğallığa bak arkadaş ya... ...hem onu sevindirelim peygamber geldi... ...evim şereflendi adamcağız... ...zaten böyle ne bileyim... ...uyku muydu uyanıklık mıydı heyecandan böyle... E, dengesi bozulacak. Ondan sonra hem o sevinecek hem de mübarek peygamberimiz ve arkadaşı Ebu Hureyre yiyecek. İkisi sevinecek. Sevinmişler ve sevindirmişler velhasıl. Böyle bir züğürt sahabe. Peygamberimiz ahirde göçmüş. Sahabelerden efendim Emirül müminilerden de efendim, ikisi ahirde göçmüş. Üçüncüsünün döneminde Allah'u Alem. Tabiinden birisi. Zengin mi zengin. Dindar mı dindar. Bol ibadetli, bol Bonkerli'de olan bir şahıs. Ebu radıyallahu anh'ın da mazisini bildiği için çok da onu seviyor, önemle veriyor. Demiş ki, ya Ebu Hureyre, yani bir ahiret kardeşi diye bir kardeşlik duydum demiş. Bu nasıl oluyor falan. Demiş ki, ahiret kardeşi demek, ahirette senin o kardeş edinin şahıs, ibadetler bakımından, hizmetler bakımından, Allah'ın rahmetiyle cennette çok yüksek yerlere çıkarsam. Sen de onun kardeşliği, kardeş edindiğin için o ahiret kardeşliği vesilesiyle sen de onun makamına çıkarsın. Cennette onun yüksek makamında sen o kadar olmasın da beraber olursunuz demiş. Ahiret kardeşliği budur. Demiş ki ben demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam'a göremedim. Ne kadar efendim ibadet etsem de bir sahabe gibi yüksek yerlere çıkamayız. Hele de senin gibi geçmişi çok temiz, gariban bir sahabenin makamına mümkün değil demiş. Gel demiş biz ahiret kardeş olalım. İyi demiş olalım ama demiş benim bir şartım var demiş Zürt Ebu Hureyre peygamberimizin o garibanı demiş buyurun memnuniyetle şartınızı kabul etmeye her an hazırım bildiğim kadarıyla sen demiş zengin bir zatsın demiş hem dindar hem malının zekatını hakkını veren ama baya da zavallıklı bir zatsın demiş. Ahiret gibi, ebedi hayatta gibi öyle bir gelecek adına demiş, bana verdiğin teklife, ben de bir teklif veriyorum demiş. Buyurun. Demiş, mal varlığının yarı yarıya ortağı olacağım demiş. Ne kadar dünyalığın varsa, ben de o dünyala ortak yaparsan demiş, ben seninle ahiret kardeşi olur. Adamcağız bir an şoka girmiş. Hiç böyle bir teklif beklemiyor, o da olur rica ederim falan filan demesini bekliyor. Ondan sonra efendim bir iki öğün yemek veririz, işte gelir gider muhabbet ederiz. işi ahirette götürürüz. Yani kuru kuruya kurbanın olayım, takır takır yoluna öleyim derler Anadolu'da. Yani hiçbir fedakarlı olmaksın birilerini sevmenin avamcasıdır. O mübarek sahabenin bu teklifini değerlendiren zengin tabiinden o şahıs düşünmüş düşünmüş bakmış ki bu iş bayağı pahalı, maliyeti çok yüksek. Demiş ki ''Ya Eba Hureyre, demiş ''Seninle yine normal din kardeşi kalalım.'' demiş. Yani ahiret kardeşi olmanın bedeli çok fazla demiş. Çok yüksek bir adisyon. Demiş ki ''Seninle böyle din kardeşi kalalım.'' demiş. ''Bana dua et, kusura bakma.'' demiş. ''Ben o kadar fedakar değilim.'' demiş. ''Malımın yarısını böyle bir kardeşliğe ayıracak kadar kendimi hazır hissetmiyorum bu konuya.'' diyerek Eba Hureyre'yi böyle bu şekilde yani düşük düzey bir kardeşlikle bağrına basmış. Şimdi... Secdeyi çoğaltarak Cennette benimle ol bir peygamber aleyhissalatü vesselam Sadece muhabbetle Halletmeye çalışmak yerine Biraz bu muhabbeti besleyici Destekleyici işi de ortaya koy bir peygamberin bu efendim Konusunu bu hadislerle Önünüze koyarken bir de Sahabe ile tabi'nin arasında geçen Espri karışık ama işin içine fedakarlık şartlarında Zorlayan bir örneği Vermiş oldum şimdi Beyti bir sadeleştireyim önümde Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşamış daha sonra efendim Yunanistan'ın o zaman Batı Trakya'mızı ihya etmiş, sonra İstanbul'a göçmüş, gelmiş nice insanlara Allah'a kavuşturmuş. Marifetullah fabrikası gibi çalışmış. Mübarek Muhammed Mustafa İsmet Karibullah Hazretlerinin Allahu Teala makamlarını çok çok yüksek kesin bizlere de o mübareklere hakkıyla ittibayı, yapışmayı, tutunmayı, onlarla el ele tutuşarak yani sevinç içerisinde Rabbimizin rızasına, rahmetine gömülmeyi nasip etsin. Amin. Ben selefi sadini çok seviyorum. Allah şahittir, siz de şahid olun. Yani bizden dönemimizin iyilerine zaten hastayım. Onu tartışmaya gerek yok. Bütün Müslümanlara yüreğim açık bir feddir. Hepsini Allah'tan ötürü seviyorum. İyilerin Allah iyiliğini artırsın. Yaramazları Allahu Teala hasetlere tövbe versin ki Onların iyileri ve kötüler hakkındaki Metin Balkanlıoğlu kardeşin olarak düşüncem şudur. İyilere maşallah ne kadar iyi diyorum, kötülere inşallah düzelir diyorum. Tıpkı sünnet olmuş çocukların böyle hani e, kırpınar kemeri gibi şöyle çapraz maşallah sünnet oldum nazar olmaz diye bir e, kemer asıyorlar ya. Yani sünnet oldu yani sünnete uydu bu çocuk maşallah. Ben diyorum ki yani sünnete uygun yaşayan tiplere sünnet olmuş çocuk gibi bağışlayayım. Bir basit bir örnek ama onların diyorum göğsünde maşallahı var. Maşallah peygamberle el ele tutuşup yaşıyor bu akide düzgün, slogansa, niyetler sağlam, icraatta, şeriyata, sünnete, islamiyete uygunluk arz ediyor maşallahı var. Allah memnun, kul memnun. Maşallah işte ya ne diyelim buna maşallah nazar olmasın. Ama şimdilik... Müslüman olduğu halde icraatı bozuk, ibadette sorunu var. Ahlakta son derece sevimsiz bir model. Diğer yönlerden de Allah'ın dini batmış, çıkmış, önemsemiyor. Yani sonbahar gelmiş İslamiyet'e, ilkbahar gibi canlarmış. O konular gündemindedir. O zevkine, keyfine, efendim, midyeye indir, indireceği şeylere bakıyor. Yani değişik takıntı ve alışkanlıklara bakıyor. Böyle bir tip, Müslüman ama böyle bir tip, sallapatı, yığılmış bir model. Bunlara da diyorum ki, bir madalyon da bunlara takalım. Şöyle çapraz şöyle bir kemer takalım. İnşallah yani inşallah düzelir. Kötü taraflarını Allah'ın affına ve Allah'ın tövbesine havale ediyorum. İyi taraflarından sevmeye çalışacağım. Çünkü Müslümanlara karşı yüreğim son derece rahat. Hele de böyle dinin sahada hizmet veren Müslümanlara hastayım. Yani sanki bu İslamiyet'in bütün sorunlarını Allah bana yüklemiş gibi düşünüyorum. Bu din senin sorunundur. E, Metin kolum Ahmet kolum bu İslamiyet sana efendim bu büyük görevi sana veriyorum. Bu İslamiyetimin derdile dertten hem yaşa hem yaşat bunun mücadelesini ver. Görüyüm sana bütün dünyada hizmet alanındır. Uhrucetin linnaz ayetiyle de olduğu gibi tüm dünya hizmet alanıdır. Her tarafa bu bu ışığı, bu nuru, bu rahmet rüzgarını estir ve götür diyor. E şimdi ben diyelim Kölünde mi vaaz ediyorum? Diyelim ben efendim bağcılardan vaaz artık hangi noktadaysam o bölgede bir hizmet götürüyorum. Allah'ın bana verdiği bu görev ama bütün dünyaya götürmem lazım. İnsicum bundan yararlansın. E şimdi Başka bir Kars'a da aynı İslamiyet dini olarak güzelce hizmet eden bir adam, veyahut da dünyanın herhangi bir noktasında e, siz olsanız sevinmez misiniz? Mesul olduğunuz, görevli olduğunuz bir konuda siz efendim bir bölgenin hakkından zor gelirken bir başka Müslüman hoca efendi hizmet elemanı tutuyor. Sizin, sizin mecbur olduğunuz böyle bir önemli görevi, yükü, e, akça bir yerde büyük fedakarlıklarla gayretlerler. O görevinizi Efendim sizin yükünüzü azaltırcasına yerine getiriyor. Bundan keyif almanız, mutluluk duymanız lazım değil mi? Neden haset edersiniz? Neden böyle gönlüde tıkanıklık olsun? Hep sizin adınız mı anılsın? Eğer siz önemliyseniz, yani dininiz, davanız, Allah'ınız, peygamberiniz, ahiretiniz, bu insanların hidayeti, dalaleti ve İslamiyet'in, e, gelişmesi, kalkınması, fertler bazında böyle her tarafa yayılması, ulaşması önemli değil de sizin adınız önemliyse, sizin böyle efendim her tarafta e, anınız, şanınızın e, yaşaması, yaram efendim, ilerlemesi önemliyse tamam orada susarım. Ama Allah önemli diyorsanız, Resulullah önemli diyorsanız, bu güzel İslam dini önemli diyorsanız ve bu Allah'ımızın kullarının menfaatleri ve ebedi gelecekleri önemli diyorsanız o zaman benzer hizmetleri veren insanlarına bırakın arkadaşlar şu e, davada şu hizmette bir behreleri, çehreler olsun beraberce bu işi götürmeye çalışalım hiç unutmuyorum hiç bakın şu anda çap canlı yani kulaklarımın daha hala o helazonlarında o sesi yıl 1980'li yıllar ama tarih veremem yer Fatih müftülüğü bünyesindeki nişanca diye bir cami. Ki o camide 15 yılımda benim geçti. E, bu fakirden önce oraların hakkını tam veren e, ve efendim gerçekten Allahu Teala Hazretlerinin has kulu Mahmut Efendi Hazretleri o mübarek camide vaaz ederken ben de Şile'de imamdım. Şile'de imamlığım sırasında hafta sonları gelir dinlerdim. Ben dinlemeyi çok seven bir yani hocayım. Yani gerçekten çok sevdiğim bir hocayım, siz bakmayın her yerde sesimi duyarak artık yani gına getirdiniz ama yani dinlemeyi şöyle bir yorgun insanın yatakta dinlenmesi kadar severim. O günlerde bu hizmetle alakalı müthiş bir açıklama yaptı, hiç kulaklarımdan çıkmayan o açıklama bak söylüyorum. Dedi ki bu İslam'de hizmet Karadeniz'in kovalarla aktarmaya benzer dedi. Yani siz dedi Karadeniz'i kovalarla boşaltabilir misiniz? Yok boşaltamazsınız. Ya dedi bırakın da Mahmut Mahmut Hoca boşaltmaya çalışırken Mehmet Hoca da şu öbür taraftan boşalsın. Yani orada bir rahmet denizi değil mi? Karadeniz diye bir rahmet deriyası gibi el aldı. Yani tuzlu bir ades olarak değil. Yani Karadeniz gibi geniş bir yeri dedi siz kovalarla, hayır, kovalarla e, boşaltabilir misiniz başka topraklara? Boşaltamazsınız. E, bu taraftan Mahmut boşalsın dedi öbür taraftan Mehmet boşalsın öbür taraftan Ayşe boşalsın bu kainat yaşayasın ya dedi ki İslamiyet Karadeniz gibi dar bir alanda değil bütün kainatın rahmet deryası arkadaşlar kurumuşlar iyice kurumuşlar sararmışlar acından ölmüşler İslam deryası bir tarafta böyle kükürüyor köpürüyor öbür taraftan insanlar yani suyun yanında susuzluktan ölüyorlar ya Kur'an'ın yanında kafir oluyorlar Caminin yanında beynamaz oluyorlar. Kabe'nin yanında tavaf etmiyorlar. Ellerinde tesbih ama zikir yok. Evlerinde Kur'an ama okuma yok. İş yerlerinde araçlarını ve seccadi ama kılmak yok. Her taraf kumaş bolluğundan artık yani her taraf kumaş, her taraf kumaş, her türlü kumaş var. Örtünen yok ya. Eskiden insanlar eliyle dokuyor, örtünüyordu, çarşaf çar çar giyiyordu. Yani... Çakıl taşlarıyla Allah'a çok zikrediyordu Şimdi her tarzda, türde lüks tesbihler var. Milyara bile tesbih var. Yani milyarlık tesbihler de var. Milyonluk tesbihler, binlik tesbihler de var. Ama zikir yok. Ama zikir yok. Eskiden Kur'an-ı Kerim, köyde bir tane Kur'an-ı Kerim vardı. Herkes kuyruğa girerdi. Ayşe Hanım ne olur Yasin okuduktan sonra bir de bize verin der. Rahmetli bir tebarike okuyacağız da diye. Millet kuyruğa girer, Kur'an-ı Kerim nefes alamazdı ya okunmaktan. Sayfaları yırtılırdı. En çok da Türkiye standartlarına uygun Kur'an-ı Kerim'in hangi sayfası yırtılır? 441. Yasin sayfası yırtıktır. Tebarike yırtıktır. Öbür sayfalar... Yani yani öbür sayfalar binde bir açılır. Bizim Türkiye'de en çok işleyen sure Yasin suresidir. Kur'an Yasin'den ibaret ya. Tamam. Tebareke suresidir. İnna tenakulu açmaya gerek yok. Herkesin dağırcında var. Şükürler olsun. Ezber olduğu için o sayfalara pek fazla uğrayanda olmaz. Yani mesele arkadaşlar böyle hizmet etmekle alakalı. E, bir çizgiden bunlarda söylemiş oldum. Koca efendim şeyi aktarabilir misiniz? Karadeniz'i kovalarla yok. Sen hizmet et, ben hizmet edeyim. O kadar bey o kadar açılma saçılma. Yani dine hizmet edenlere her sektör işsiz kalsa, her sektör acından ölse, dine hizmet edenlere vallahi billahi alın bir de tallahi nefes alamayacak kadar hizmet imkanı var ya. Böyle bir imkanı kullanmak yerine ne diye birbirine dalaşıyorsunuz ki? Ne diye birbirinize ayak koyunlara çelmeler, tekmeler, böyle hakkınıza ileri geri konuşmalar, gevezelikler, yorumlar. Yakışır mı bize ya? Enerjin varsa, gücün varsa, gücünü düşmanına boşalt. Niye enerjini, gücünü birbirinizi gıybet ederek, birbirine iftira sallayarak, birbirinize ay takarak, ayak koyunlara böyle yani işsiz mi kaldınız siz ya? Herkes Müslüman oldu da şimdi sıra fitne çıkartmaya mı geldi? Sorun çıkartmaya mı geldi? Birbirimizle uğraşmaya mı geldi? Allah'tan korkun, herkes adam gibi işine baksın. Herkes işini yapsın. Çok işimiz var, çok işiniz var. Kendi evlatlarımız yamuldu. Kendi akrabalarımız da meymenet yok. Yanlarına gitmeye utanır hale geldiniz değil mi? Arabanızı alsanız bir tane, elinize açık bir hanım tabii ki. Millet yanlış anacak. Siz efendim böyle maşallahı var. Bakıldığında Resulullah mı geliyor, sahabem mezardan çıktı diyorlar fotoğrafa bakınca. Bakıyorlar ki açık bir kızcağız var, açık bir hanımcağız var. E kendi öfes teyzen halan, kendi efendim torunun, yeğenin ayarı bozulmuş, e, çapı tipi kaymış. Bunları kazanmak varken bunlara yalvarmak, yakarmak, hediye, ikram, sohbetlere taşımak, efendim kasetler, cdler verip aman yavrum evladım Allah illah deyip Allah'a doğru iyi bir ayar çekmek varken siz nasıl bundan başınızı kaldırıp da bir başka hizmet adamıyla, bir başka alimle, bir başka hocaefendine, bir başka ne bileyim efendim, hizmet adresiyle, noktasıyla yani olumsuz anlamda ilişki kurmaya fırsatınız oluyor ki? Yani bunu ben söylerken çok rahat bir yürekle söylüyorum. Benimle alakalı bir sorun yok. Allah'a hamdolsun. Birisi de benim bir sorunum yok yine yürek geniş içinde olmanız noktasına söylüyorum yani İnşallah düzelir diye sevin Maşallah ne iyisin diye sevin Müslümanlara karşı yüreğini çok rahat olsun Kendinizi sudaki balık gibi hissedin Varsa bir yanlışı kızdığınız taraf İlahiyatına dua edin Eğer biraz daha yürekliyseniz gidin Müslümanca, hanımefendi, delikanlıca hatırlatın Uyarın, ikaz edin Samimiyetin o kadar biraz sinirlenin Kızınızsa bağırın Gelinizse lütfen deyin Bunu yapabilirsiniz onun için bunların isimlerine hasta belhasıyla Muhammed Mustafa Esmet Garibullah'tan hareketle bu iş çıktı. Yani isimlerinde bile bir feyiz var ya isimleri bile adama bir doping oluyor isimler isimlere şöyle bir Allah dostu şöyle bir alim şöyle bir şehit şöyle bir zat isimleri bile adama böyle feyiz veriyor atlarını andığı zaman insan böyle keyifleniyor zaten sevgili peygamberimiz Biliyorsunuz salih zatların Allah dostlarının isminin anıldığı yere bile rahmet yarmış beyler isminin anıldığı yere, yere şöyle bir evliyadan bahsediyorsun alimden şöyle talebe okuturdun bak bahsettiğin taraf sarhoş diyor ki şu mi halinde içerdi diyersiniz adam iyiyse adam iyi zaten iyi ya iyiliğinden bahsediyorsun adam iştahlanıyor. Şöyle namaz kılardı böyle bonkerdi, böyle yiğitti, böyle mertti, böyle efendim mücadele Çanakkale'de destan yazdı, Kurtuluş Savaşı'nda şu cepheyi bitirdi efendim gece sabahlara kadar namaz kılamış imamazan bak hep bunlar teşvik, işte akabattır şeyler. Maşallah'ı göstermeden utanan bir ne ne oldu halde ya. Burnu bile göstermiyor ya. Bu ne biçim kadındır falan. Osmanlıların son gariban döneminde biliyorsun Ruslar ta Ayas Stefanos denilen Yeşilköy'e kadar o noktada kadar gelmiş yani düşünebiliyor musunuz o dönemlerde zamanın padişahı yani her türlü askeri yönden de bittikleri çöktükleri için manevi tedbirleri de çok hızlı harekete geçirmiş, her taraflar haberle göndermiş, dua alın, önemli, önemli atların duasını alın, yaşlı nenelerin, annelerin, dedelerin, Allah dostlarının gibi Kendisi de İstanbul'da Zeytinburnu bölgesinde ünlü bir hanımcağız varmış çok böyle duası makbul şırak diye işleyen Allah dostu böyle yüzü devirmiş yani ömrünün ahirini yaşayan bir nene varmış ona bizzat kendisi gittiği rivayet ediliyor gitmiş padişah demiş bak nene düşman kapıya dayandığı, Mehmetçiklerimiz kırıldı, gitti artık. Yani e, akşam sabah işimiz bitme güzel demiş. Ne yapıyorsan yap demiş. edeceğin duayı et. Ya Allahu Teala'nın nusreti bizimle olsun. Cebrail'ler gelsin, melekler gelsin. Allah'ın desteğini alalım yoksa biz bittik, gittik kabilinden. Kadın çok etkileyici bir şekilde dua talebinde bulunmuş. Ayrıldıktan sonra o hanımla yaşayan ev halkından bu kadın gece ibadetinden sonra yaptığı duayı evlatlara şöyle duymuş. Allah'ım demiş, çok şey söylemeyeceğim sana demiş. Bu nene kulun demiş, nene kulun, nene kulun. Kendisini bildiği günden şu ana kadar demiş, şu ana kadar. Müslüman eğri kişilerden, din kardeşlerimden bile saçımın bir telini kılını göstermedim, sakladım demiş. Sen beni gavrusa mı teslim edeceksin demiş. O nene ve nice neneler, o aşıklar ve nice aşıkların benzer dilekçeleri ve duaları bereketiyle Allahu Teala Hazretleri öyle olmuş böyle olmuş bir anlaşma yapılmış Ayas-Stefanos anlaşması mıydı ne karnı ağrısı Ruslar İstanbul'a giremeden çekmişler gitmişler böyle güzel sonuçlar alınmış yani arkadaşlar bizim yapacağımız şey böyle müminlerin duasını almak müminlerin desteğini almak Bu bunlarla birlikte olmak varken niye böyle kıvırzı bir şey takılalım bak bu kadıncağızın nesinden bak bahsettik kadıncağızın adı belli değil yani bir ilminden de bahsetmedi. şöyle alime bir hanım böyle fazıla bir hanım böyle takva bir hanım diyerekten yani yaptığı sözü ve demeci veya kitabını okumadık fakat işte küçüklüğümden beri kendimi bildim bileli bile efendim elhamdülillah saçımı Müslümanlara göstermemişim kendimi Müslümanlara arz etmemişim beni nasıl kafire arz edersin gibi böyle bir yönünü bahsettik ya bak onun doğal bir yaşamından bir kesit sunduk. Ya bu diğer örtülü hanımlar de geçerlidir. Yani kendisini Müslüman şahıslardan bile korumaya, yani şey korumaktan daha ziyade Allah'ın emri, peygamberin kavli, kitabın ölçüsünce örtünüp görevini yapmaya çalışan hanımefendilerin bu yönde de bir benzerlik arz eder. Yani Örtünmedeki hassasiyetini konuştunuz. İmam-ı Azam'ın işte kırk yıl akşam e, yastabese sabahı kılmasını konuştunuz. Efendim Seyit Çavuş'un ya Allah deyip boyundan büyük kilosunun üç katı bir mermiyi kovana sürüşünü konu. Hep bunlar bak feyiz feyiz. Hayra, hakikate, güzel şeylere teşvik etmiyor mu? İyilerin adının geçtiği yere rahmet yağar. Fasıkların, adilerin, berbat adamların adının geçtiği yere muhabbetin edildiği yerlere. Onlardan böyle ucundan kulağına basine de pislik yer. Face'dir, karanlık yer, zulmet yer, iştahsızlık yer, manevi tıkanıklık yer. kabız halleri yer. Tıkanıklık halleri yer. Onun için bak böyle bir mübarek Allah dostu Batı Trakya'yı ihya etmiş, gelmiş İstanbul'u da ihya etmiş mübarek saat diyor ki ahir zamanda gelin biliyorsa ben size bir ilaç gibi gelecek bir şey söyleyeyim diyor. Eskiden her taraf dindar insanlarla doluydun. Üretim o biçimdi. Bak beytin, beytin anlaşılmasına yardımcı olacak bir tapu sunmaya çalışıyorum. E arkadaşlar yani şimdi ben padişahlık cumhuriyette bir ayrım noktasında bunu söylemiyorum. Sadece bir bilgilendirme hakkımı kullanıyorum. Önceki yöneticilerimiz diyelim yöneticilerimiz Gerçekten Allah'a ahiret gününe inanan padişahım gururlanma senden büyük Allah var deyip kendilerine sürekli Allah ile ayar verdiren bak kendisi zaten ayarlı maşallah da bir de kendisine Allah hatırlatacak özel efenin maaşlı elemanı padişahım gururlanma senden büyük Allah var deyip Allah'a unutturmayacak maaşlı elemanları vardı. Huzur hocaları vardı. Bilir misiniz huzur hocalığı nedir? Padişahlar camiye veyahutta saraylarına saraylarına, herhangi bir camiye gittiğinde veyahut da bazen de saraylarına o memleketin en güzel konuşan takvası, ilmi, derin, ondan sonra efendim özel hayatı, özel kimliği, tertemiz, mis gibi, kaymak gibi evliya hocalardan kendisine hocalar seçer, hocaları edinir ve kendisine Mevla'yı anlatacak, ahiret anlatacak ve kendisinin böyle manevi ayarını düzgün tutacak. İyi hocalar seçerdi ve onların vaazlarını dinlerdi. Onlara yani padişahın huzur hocası yani huzur beraber bulunma, hazır olma. Yani huzur hocası derlerdi. Düşün bak adamcağız 10 milyon kilometre kare toprağa diş geçiren bir padişah. Elinde bu kadar imkanlar var. Her şey ondan soruluyor. Koca ülkede ağzından çıkan kanun. Öyle bir önemli zat. Yani vaazını nasleten dinleyip düzgün yaşayacağı bir padişah. değil mi efendim? Yani insanlar ediniyor. E, kendi eşi örtülü ibadet ehli insanlar, kendi halkının önüne çıkıp iki de poz veren böyle efendim flaş patlatılan kendi karısının efendim yani insanlara sosyal aktivite adına onunla buna tokalaşan efendim İslam'ının öngörmediği şekilde e, sosyal olan varlıklar değiller. Kendi özel hayatlarında fena değil, halkı da maşallah işte. Vezirib üzere azmedilir. kumar, zina, faize bulaşma e, problemleri yok. Mis gibi insanlar. Maşallah başındaki Barbaros Hayrettin'in dönemini bir an düşünüyorum da Barbaros Hayrettin'lerin döneminde Akdeniz bir Türk Gölü ki o zaman Türk ve Müslüman aynı anlamda kullanılıyordu. Şimdi bizim Akdeniz'i Türk Gölü'ne çeviren o insanlar arkadaşlar bakın sakalları var yanaklarında peygamberin sarığı var ne bileyim böyle şöyle diz kapaklarının altında böyle iki iple bağlanmış potur dediğimiz... Orta bölgesi Avret Mahalli'ne ait olan kısımları dökümlü dökümlü üst üste leven şalvarları var böyle ne bileyim şimdi Efes Zeybekler gibi hani böyle alttan böyle disk kapan altından sıkıştırılmış kıvranmış böyle ortası poturu aşağıdur sakmış istediğin kadar ayağını açabileceğin özgürce açabileceğin hareket edebileceğin hele de savaşta hiçbir tıkanıklı olmayacak rahat davranabileceğin giysileri var. Yani dindar insanlar demek istiyorum. Allah'a, peygambere, vatana, millete, son derece sadık, hanımından başka gül koklamayan, bağışlayın, ayıp şeyler yapmayan, mübarek insanlar. Böyle bir dönemde dindarlık sorun değil demek istiyorum. Ya konu o. Başındakiler Allah'tan anlıyor. Yanındakiler Allah'tan anlıyor. Cemiyette bir şerri ve İslam'a uymayan bir yanlış yapsan hop diyenlerin sayısı belli değil. Ne oluyoruz diyenlerin sayısı belli değil. Böyle bir ortamda yani... E camiyi doldurmak, boşaltmak problem değil. Beyler bir vaaz için ne bileyim bir bir vaaz için bütün Anadolu yakasını bir yere yığmak da zor değil. Bir bayram namazı için sahralara çıkmak o zaman ancak insanları toplamak için yeterli oluyordu. Böyle bir dönemde Allah lillah çizgisinde olmak işte değil. Asıl şimdi gelin bakalım dinleyin dedeniz. Dinleyin isminden bile feyiz alacağınız. Şöylesi böylesi diye anlatılan özel hayatından bile feiz ve keyif alacağınız Allah'a doğru bir yakınlık elde edeceğiniz dedeniz garip kaldı. Kemal ehli bu an bir, şu dönemde ki yaşadığı dönem arkadaşlar <gülüyor> birkaç yüzyılı devirdiği bir dönem. 150-200 yıl önceki gevşekliği ve zafı ele alıyorlar. Böyle bir geriye sayımın başladığı dönemi ele alıyorlar. Bak geriye sayımın başladığı garip kimsesiz kaldı. Kemal ehli bu an. bir şu dönemde Allah-u Teala'nın istediği gibi kalite adam olma iddialısı kalmadı ya. Allah kabul etsin diyor. Allah ağzımızı çoğumuza saydı. Bu kadar örtünebildik. Ne yapalım diyor. Ama dünya işinde yani kuruşun gramın hesabı yapılıyor. En basit bir eksiklik olsa o konuşuluyor. Adamcağıza kral sofrası kursan da peşinden çay vermezsen mırın kırın ediyor ya. Onda bir eksiklik olmayacak. 5 saat mi uyuyacak? 4 saat 45 dakika uyusa 15 dakika eksik uyudum ya bugün kendimde değilim diye şey yapacak esneyecek. Yani buradaki kemal ehli dünyada her şey eksiksik olacak son düş şey yapılmış olacak ama Allah'a ait konularda kemal yani olgun ve kaliteye oynayan kalmadı. Çakas. Ben iyi bir Müslüman olayım. Ben iyi bir ne bileyim neyse artık iyiler listesinde takva bir insan oluyor, muhsin, müttaki bir adam oluyor. Bu, bu tür düşünceler olanlar çok azaldı bakın. Garip. Birkaç tane var. Anın için sayeden şimdi olur Nil. Bu konuda iddialı olan yani bütün arkadaşlar, insanlar yanlış da çoğunluk olaraktan bir istikamete gitseler yani allah Teala'nın hak dediği konuda e, onlara göre ters istikamet sayılsa her şeye rağmen Kamil, iyi bir Müslüman olma iddiası ve gayretiyle koşuşturanlar şimdi Allah'ın çok acayip ve özel desteğine nail olurlar. Bir belgeselde ben izlemiştim, bir CD'de izlemiştim. Yani hayvanlar alemini anlatıyor. Hayvanlar aleminin de garip çekimleri yapılmış. Böyle normal bir hayvan tanıtımı yapılmıyor. Anormal hayvanlar. Tamam mı? CD anormal hayvanları anlatıyorum. <gülüyor> Mesela anormal hayvanlardan birisini söyleyeyim. Başkalarının yapamadığı hayvan olduğu halde kendi türlerinden farklı işler beceren, iş bitiren insan hayvanların tanıtımı yapılıyor ve insanlara da yani e, türünüz arasında sizde biraz farklınız ispatlayın canım. Siz de böyle e, farklı güzelliklerde başarılı olun gibi bir mesaj veriliyor herhalde. Balıklardan birisini gördüm. Yani bir grup balık Şelale hani yüksekten aşağı Doğru suyun akışına şelale Diyorlar çok yüksekten olursa Daha şelale şerefli oluyor Orta şelale küçük şelale Yani yüksekten aşağı doğal yöntemlerle boşalan e, Ve Aşağıya gölet oluşturan O şelalenin göletindeki Balıklara bak şimdi aşağıda Göleti var minik bir gölü var Yukarıda efendim yüksekten Aşağı doğru akan su var şöyle bir hayal edin Şimdi yani normal bir TV görüntülü olsaydı ben şimdi elimi de görürdüm. Bak hala siz beni göremiyorsunuz ben elimi gösteriyorum. Böyle yani hareketle anlatıyorum. Normal camide beni izlediğiniz gibi. Altta bir minik gölet var. Üstten böyle su şarıl şarıl şarıl şarıl, şarıl akıyor. Bir daha anlatıyorum bak. Aşağıda gölet var. Şarıl şarıl pat, pat pat pat pat pat diye sular akıyor mu? Akıyor. O göletteki balıklar ne yaptı biliyor musunuz? Tık tık tık. tık aynen böyle ne, ne bileyim duvardan çıkan fareler gibi. Yahu arkadaşlar o şelalenin suyundan yukarıya çıktı balıklar. Bunu da böyle öyle güzel çekmişler ki çok net iş Hile yok, kamera hilesi yok. Kamera hilesi yok. Arkadaşlar bakın bütün balıkları akıntıya giderken bazı yiğit balıklar beceriyor. Ağaca bile tırmanır isterse balık olduğu halde. Sadece kuşlar mı çıkar ağaç? sincap mı çıkar ağaç? Arkadaşlar Müslüman oldu, dininden kopmuş adından başka yani elhamdülillah eline kalbine koymaktan başka dininden pe pek alıntısı ve sermayesi olmayan şuursuzların sayısı belli değil. Yani büyük bir kopuş ve akış var değil mi yanlışa doğru. Onlar içerisinde yine ehl-i sünnet ve cemaat itikadı üzere rampalarmış yani kendisini sırtını ve ayağını dayamış üstüne efendim Allah'a görüyormuş gibi ciddi disiplinli bir niyetle farzını, vacibini, helalını, haramını dikkatli takip eden Allah'ın dinini çoluğuyla çocuğuyla yaşama gayreti mücadelesi veren ve bu çizgide başkalarında Allah yoluna ayar etmeye mesai veren ve dinimi bin İslam'ın kainatı açılımı adına Yani okuyan, okutan, infak eden, ikram eden, aslanlar gibi cephede kükürüyen insanlar azaldı. Şimdi bunlara az da olsa Allah'ın verdiği ödenekler, Allah'ın akıttığı feyizlerin haddi hesabı belli değil. Bu konu apayrı bir ders konusudur. Ben sadece bu beyti sadeleştiriyorum ve ondan bir ödenek Allah'ın yüce tahsisiyle alakalı bir parçasını söyleyeyim. Mukaddem olduğu 40 yılda tahsil örneğin diyor. İslamiyetin böyle tepeden tırnağa o dönemlerde arkadaşlar 40 yıl bir adam dervişlik yapsa Allah yolunda zikir çekse 40 yıl ilim tahsilinde hocalık yapmaya çalışsa, 40 yıl cephede mücadele ve efendim cadetse, 40 yıl yani Allah yolunda böyle tesettürüyle, edebiyle, hayasıyla e, ibadet ve hizmet üresi bir kadın ama şu dönemde, şu dönemlere de kavur ellerine, yağ ellerine veyahut İslamiyet'in pek prim yapmadığı İnsanların böyle Müslüman olmasının avantaj sayılmadığı yerlerde, vallahi arkadaşlar eder bir yılda salih şimdi tekmil. Bir yılda kırk yıllık dervişin fena beka çalışmasını bu dönemde insan bir yılda alır adam gibi çalışsa. Kırk yılda elde ettiğin ilmi Allah bir yılda sana zerk eder akıtır sana yükler. Kırk yılda elde edeceği manevi kurbiyet Allah'a yakınlığı bir yıl adam gibi çalışsan bu dönemde alırsın. Niye alırsın? Bu örneklere çoğaltmak mümkün. Niye alırsın? Zeval geldi, zeval, zeval. Böyle kalitelere yokluk geldi arkadaşlar. Ne tekkelerde bu kaliteyi bulabiliyorsunuz, ne Mekkelerde bu kaliteyi bulabiliyorsunuz, ne efendim dini tandanslı kurumlarda bu kaliteyi bulabiliyorsunuz. Yani herkes işin şey tarafında, yani görüntü tarafında, efendim reklamasyon tarafında öze indiğinizde efendim ciddi bir şey bulamıyorsunuz. Bu konuşan bu konu ciddidir anlamında zerre kadar böyle bir fakan ayen ufak bir işaret veya bir tatlı bir, bir telmih yok yönlendirme yok yani bu manada sende de bende de bu zaaflar var gelin diyor işte bu mübarek saatin tavsiyesi odur ki gelin hep beraber zevalin geldiği yokluğun geldiği kalitenin azaldığı bir dönemde biz kaliteye gayret edelim. yine ekmeğimizi yiyeceğiz ya çöreğimizi yiyeceğiz böreğimizi yiyeceğiz etimizi yiyeceğiz peynirimizi yiyeceğiz yani yerine göre efendim kebabımız pikniğimiz olacak seferlerimiz seyahatlerimiz olacak. Ne olacak? Bizi ulu dağda kaymak yerine ne yapacağız biz? Arapattan dağılayacağız. Yine seyahat olacak. Yine biz turlar yapacağız ama ne bileyim millet diyelim Roma'ya gidecek biz de Buhara'ya gideceğiz efendim. Yine gezimiz o tarafa kaydıracağız. Millet efendim bir yerde kafa çekmeye gidecek biz de Mekke'ye zemzem içmeye gideceğiz. Biz de o tür bile bir Ruhumuzu da kafalayacağız. Tamam mı? Sadece bir yukarıda kafayı sarhoş etmeyeceğiz. Ruhumuzu da kafalayacağız. Yani evleneceğiz. Helal-u minallah'tan Allah'a emir peygamberin kavli. Evleneceğiz. Çoluğumuz çocuğumuz olacak. Yine akrabalar birine gelecek gidecek. İstediğin araca bineceksin. İstediğin girin şehirde oturacaksın. Yani çok şeyde feda edecek değilsiniz ha. Sadece ya. Yaptığınız için listesine bakacağız. Bu yenilir mi, yenilmez mi, helal et mi, haram et mi? Efendim bunun kaynağı, menbağı nedir, değildir biraz dikkat edeceksiniz ya. Kuru kuru Müslümana güvenmeyeceksiniz. Yani zamanı Müslümanı arkadaşlar koskocamanı İslam dinini çok basit menfaatlere satan, parayı Allah'tan da çok seven, peygamberden de çok seven, Müslümanların sayısı vallahi parayı Allah'tan az seven, Abi, peygamberden az seven dinin az sevenlerden daha fazla adam parayı Allah'tan bile çok seviyorsa sana tabii ki helal diye haramı kakalayacak bunu yapacak. Ye bir hadüküm din'e bir arazim dünya kalil diyor Allah'ın resulü ya sizden biriniz ahir zamanda öyle yan ki öyle acayip bir hal alacak ki İslamiyet dininin tamamını hani biz dinimiz uğruna şehit olmamız lazımdı Allah bizden can bile istiyor değil mi? Şehitlik yok mu Müslümanlıkta ya? Sevgili dinleyenlerim. Yok mu? Şehitlik var değil mi? Gazilik var. Ya şehit olu ya gazi. E bu var. Ayetler, hadisler, peygamberimizin kendi gaziliği, Hazreti Hamza'nın delik deşik olmuş 70 paşa şehitliği bizim önümüzde cap canlı durmuyor mu? Duruyor. Demek ki var. E Allah yolunda can vermesi gereken bir adam Diyor ki peygamberimiz bırak bunu evladım diyor. Adam 3 kuruş kazanmak adına İslam dininin tamamını satacak diyor. Vallahi bak Resulullah'ın sözü. İslam dininin tamamını satacak. Bırak bir haramı millete kakalamayı, bir zehir zembere sokuşturmayı. Ya Haccavım buraya gidiyoruz ya, nice şirketler, nice organizatörler orada. Vallahi yani şu büyük kutsal dinin temel 5 e, esprisinden birisi olan Temel taşlarından birisi olan hac ibadeti uğrunda bile ne kadar hacılara harcıyorlar, ne kadar onlara sözlerinde durmayarak oradaki insanlar bir, bir para makinası gibi görerek, yani zerre kadar onların ibadetini, Allah'a kurbiyetini, onların oradaki aşkını, heyecanını hesap atmak yerine orada onları göz yaşıyla, gözleşine buannece şirketler, nece şahıslar, organizatörler görmüyor musunuz ya? Yani. Para uğrunda adamın haccını ifsad ediyor. Para uğrunda adamın böyle yani yapısını e, yani kimyasını bozuyor para uğrunda. Onun için arkadaşlar yani biraz hassas olacaksınız. Ashab-ı keyif, kusura bakmayın bunu adam gibi yükleneceğiz. Ashab-ı keyif, yani 309 sene o mağarada bekledikten sonra, mağarada bekledikten sonra Allah'ın verdiği rakamı konuşuyorum ben. Oradan buradan koparma, efendim toplama bir ilim sunmuyorum size ben. Bismillahirrahmanirrahim Süfiy kefim selefen 100'ün senine vezdet bu ayet değil mi? Onlar mağaralarında tam 309 sene bekletildiler Allah tarafından. Nasıl? Allah bilir. Yani çürütmeden ve ayağa kaldırıp ürütmeden, yedirmeden, içirmeden Allahu Teala ilahi yöntemlerle kendi becerisi, kendi kudretiyle onları yaşattı. Neyse ayıldıkları gün ilk hissettikleri şey yani e, firar etme Allah için kaçmalarındaki o manadan sonra ilk düşündükleri şey karınlarındaki açlık ve gurult oldu onlardan birisini en uyanı en beceriklisinin e, seçtiler ve cebine ceplerindeki e, son harçlıklarını vererek şehire yiyecek almaya gönderdiler yiyecek almaya gönderirken Kur'an'daki söz okuyor mu assabı keyif Allah için dinlerini kurtarmak, Allah'a Müslüman kavuşmak adına sarayları bırakıp hayvanların ancak yaşamaya razı olduğu bir dağ mağarasında 309 sene perişan vaziyette toz toprak geceleyen o garibanlar, o Allah'ımızın, Allah'ımızın o mübarek dostları yiyecek için ya içlerinden birisini gönderirken tembihleri şu oldu. Kur'an'dan kesit, Kur'an'dan ayetin kendisini okuyayım ben. Feli efendim bir e, EYH SK tamamen düzelttim. EYH SK tamamen. Feleyt gun rizqim minhu veley tara veley Öyle üç tane bu küme ayet-i kerimesi. Aman ha arkadaşlar. O ayete bakarsınız. Sure-i Kehf'in üçüncü sayfasının alt en alt ayeti. Yani en alt ne bir önceki ayetin sonu. Mevla taleha Hazretleri buyuruyor ki Onların dilinden ben size söylüyorum. İsterseniz metnen okuyayım Allah'ın kitabında çünkü okurken hata etmek yani düzeltmesi vacib olan bir konudur. Allahu Teala Hazretleri yani kendi kelamının metninde hata edilmesine razı değil. Ancak talim terbiye eğitim okurken hata edilir, düzeltilir. Ayet kerime şu: Onları onlardan birisini gönderiyorlar. Fabbasu ehadaküm bir veriküm hevhi bu verik. Gümüş parayı götürsün, gümüş parayla gönderin içinizden birisini. İl-i felyanzur şehirem, iyice bakıştırsın. ha, bakıştırsın, bakıştırsın, nazar kılsın. Eyyühe ezkaya ta'amen. Hangi yiyecek bizim inancımıza göre daha temizdir, helaldir? Bak, biz niye Müslümanız? Biz niye cennet istiyoruz? Biz niye bu kadar fedakalık yapıyoruz? Niye hanımınızı örtüyorsunuz? Bu hassasiyetler niye? Yediğin içtiğin şeyin efendim hassasiyetleri yok sende. Helal haram, ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, mantığıyla mı işe bakacaksın? Yok. Bak bu kadar açlıktan karınları sırtına yapışmış, bizim gibi yemek vakti gecikmiş beyler değil. Eska en temiz, en temiz, tertemiz. Helal. Bir de efendim tabii eski da sadece helallık değil, bir de tıp olacak. Yani dur, helallığın yanı sıra temiz olacak, bir de bizim... ...hassasiyetlerimize uygun olacak, taamen yiyecek bakımından en temizini getirsin, peşinden nev fel ye'tiküm bir rizkım minhüm, ondan güzel rızıklar alsın getirsin, vel yetel attaf, latif hareket, dikkatle hareket etsin, la yüş e, iranle büküm ve sizi kimseye hissettirmesin, evet. Yani adamlar 300 küsür sene mağarada kalacak, sıra yemeğe geldiğinde bakın, açlıktan ölüyoruz, ayıldıkları zaman ilk hissettikleri olay o, yani apar topar ne var ne yok ne bulursan getir canım biz ölüyoruz açımızdan gibi böyle bir şeylik tedirginlik söz konusu değil. Biz buraya dinimiz için hicret ettik bak. Biz Müslüman insanlarız. Böyle bir ısırım ekmek bir avuç yemek için de kusura bakma biz dinimizi yelesiyle kaptırmayız. Evlat dikkat et lütfen yiyeceğimizin inancımıza göre helal ve temiz olanı bize getir diyerekten gönderiyorlar. Sizce Allahu Teala bu ayet-i kerimedeki bu... Önemli vuruşu niye yapmıştır? Bize diyor ki Allah utanın utanın ya. Pasta gibi ekmekleriniz var. Birbirinden güzel çörekleriniz, yeme yiyecekleriniz var. Yani bu kadar nimet içerisinde niye gidip de böyle yani bir değişik lezzet olarak. Yanında efendim yine başka bir etli mamur var. yanında ne bileyim konserve balık var diyelim. Niye konserve tavukla sıkıntıya giresin? Konserve balığı tercih et. Yani ne bileyim katı yağ yağı ne yağ tercih edebilirsin. Yani illa bir tıkanıklık yaşıyorsa. Onun için önemli arkadaşlar. Zeval geldik. Zeval, zeval. Ben onu diyorum bakın. Ahir zamandır. Bu tür hassasiyetler olan azalmıştır. Arkadaş siz kuru kalabala ayak uydurmak yerine. Ve intu'du'a ekthara men fil ardı yudillu ki an sebilillah ayetinde olduğu gibi bu yeryüzü halklarının. Çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan sapıtırlar diyor ya Allahu Teala. Evet Allahu Teala sen eğer bu yeryüzü halklarının ki Müslümanlar da şimdi bu kara karıştılar kusura bakmayın. Çoğunluğunu izlersen maalesef diyor Allahü Teala beni bulamazsın. Ya kapkaçça bulursun, son dönem içinde bir ilave yapayım, ya kapkaçça bulursun veyahut da bir satırla ilk öğretimin kapısında beklerken oğlunu görürsün. Oğlum hayırdır? Babacığım nübetteyim diye kalırsın oğlunu. Öyle bulursun. İlave, bu da var şimdi. Yani bir de bir katil olarak bulursun. Evet, bir şiddet eleman olarak bir terörist olarak vurursun oğlunu veya kızını veyahut da bir başkasıyla zamparalık yaparken vurursun 10 yaşını bitirmiş kızını Allah göstermesin bu işe ciddi ve hassasiyetle durmazsan böyle bulmakta da işin daha acı daha da efendim duygusal tarafları yani biraz işin üzerinde durmazsanız sadece ebedi yaşam ile alakalı kendimizle de kurtulmuş ama yani onlar daha kemikleşmediği için yeni gelişim çağında olduğu için biz en azından böyle yetiştirdiğimiz şartlar itibariyle biz zannediyoruz ki ateş azlara Müslüman kalırız canım. En azından yani bir takım zayıflarımız, zayıflıklarımız, bir takım tavizlerimiz olsa da imanistan meselesi gündeme geldiğinde ölürüz de dinimizden caymaz diye böyle bir kendi kendimize bir özgüvenimiz var. Allah'ın izniyle böyle bir yandan bir güvence içerisindeyiz. Sizin sizlere kastediyorum ama bunlar daha yetişme çağında ya seyrettikleri cd'lerin tespire kalıyorlar izledikleri filmlerin tespire kalıyorlar programların kesinlikle kalıyorlar gizli bir şekilde gönüllerinde çok kötü çok efendim ters varlıkların sevgileri yerleşiyor ilgileri yerleşiyor sen zorla ve baskıyla düzeltmeye çalışıyorsun halbuki içi gitmiş içinden böyle çocuk gitmiş bir tarafları adam olmuş biz farkında değiliz iç dünyaları tahrip edilmiş biz işin farkında değiliz. Ancak dışa vurduğunda yavaş yavaş anlıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin yardımcısı olsun. Bunları dinlemek bir şanstır, bir avantajdır. Benim bu işlere konuşmam Allah'a bana bir ikramı, bir kayırması, bir özel lütfu, fazluluk kerem olduğu gibi diğer yanlışların propagandisi olabilirdim. Yanlış insan adrese insanları yönlendiren birisi olabilirdim. Allah'a kulu, peygambere, ümmet, vatana, millete, insanlara, hayvanlara, tabiata faydalı, yararlı, iyi bir kalite biris olun yerine şunu asın, bunu kesin diyen bir Efendim insanları değişik yerlere yönlendiren bir propagandacı da olabilirdim. Allah bana lütfetti, keremetti, kendisinin, kendi dininin, kendi gerçeklerinin tanıtımını, reklamının sunuşunu yaptırdı. Siz de bunları dinleyen birler olmanız, severek, katılımcı bir yapıyla bu işte varım, evet demenizde büyük bir nimettir, avantajdır. Bunun da kıymetini bilin. Özet! Arkadaşlar, dinin ve İslamiyet açısından. Allah'a kulluk, Allah'a Müslüman kavuşma açısından iddialı ve idealisi ve gayretli samimi insanların az olduğu dönemde var ya İslamiyetle alakalı mevzuatta biraz gayretli olursanız. Biraz varım derseniz var ya eskilerin böyle dindar ortamda yetişen atalarınızın, dedelerinizin 40 yılda sürünerek zor halledildikleri büyük makamları, büyük şerefleri, büyük efendim imkanları, ikramları Allah size sağlar tamam mı? Bunu sağlar bu kesin bu konuda zaten bence e, benceden kastım yani Metin hocaca veyahut da e, filancaca anlamına söylemiyorum yani bu ortama uygun düşen bir ifade olarak demek istiyorum sevgili peygamberimizin hepinizin hemen hemen ortaklaşa birbirimizi daha çok tanıyoruz yani beslendiğimiz eğitildiğimiz kültür e, uyumu ve birlikteliği açısından söylüyorum. Yani sevgili peygamberimizin şu ad-i şerifi bu mevzuyu daha iyi anlamada yani yüz kere dinleseniz bile 101. olaraktan tam yeri ve gediği, gedik taş meselesi gibidir. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu lehu eti miyeti şehidin bak burada bu konunun anlaşılmasına dört dörtlük yardım ediyor. Ümmetimin bozuldu bak fesat bozulma demek ifsat bozma bozuldu. İtikadlar bozuldu, niyetler bozuldu, ameller, ahlaklar bozuldu görmüyor musunuz ya? Aile yuvalara bozuldu, evlenenden daha çok boşananlar var ya. Yani siz boşanacaktınız niye evlendiniz ya? Niye birisinin yuvasını yaktınız? Niye birisi birisi benim artık karım var dedi? Niye birisinin ben birisinin kocasıyım dedi? Biraz aradaki çocuklar düşünün ya. Özellikle yurt dışından bu işin internet aracılığı, bu işi dinleyenlere söylüyorum. Ya hiç kendinize acımıyorsanız, kocanıza acımıyorsanız, hanımınıza acımıyorsanız, aile yuvasına acımıyorsanız, arada Allah'ın emri, peygamberin kavli, İmam-ı Azam'ın iştahatı gibi temel böyle kutsal öğelere değer vermiyorsanız bile, yani onu bile unutmuşsanız hiç olmasa gözünüzde çil çil bakan o tazecik yavruyu, yani onun manevi geleceğini düşünerek yavurun kucağına teslim etme, buyurun istediğiniz eğitimi, terbiyeyi verebilirsin diye onların kucağına teslim edecek böyle bir parçalanmaya evet demeyin. Biraz sabredin ya. Evli hanımlar, evli beyler. Eğer anne, babanız birbirlerinin kahrına sabretmeseydi, birbirlerinin farklılıklarına sabretmeseydi siz olmazdınız. Onlar çoktan boşanmıştı. Sabrettiler, siz oldunuz. Ne kaybettiler? Biraz sabredeceksiniz tabii ya. herkes istediğiniz kıvama sokamazsanız ki istediğiniz kıvama sokamazsınız ki Allahu Teala bile kulu bir adım gelirse o iki adım geliyor, üç adım geliyor ya hadisi kutsuyu biliyorsunuz kulun bana bir karış, ben ona bir adım kulun bana bir adım, ben ona üç adım, bir kulaç bir kulaç, üç adım kulun bana nazlı nazlı sallana sallana Allah diyerek gelirse, ooo bitişi biliyorsun. hadisi kutsunun bitişi nasıl? Etetü herveleten Kuluma koşarak giderim. Allah bile hiç muhtaç olmadığı halde senin gibi milyarlarca yaratmış, çürütmüş, değirmen gibi mideleri çalışıyor. Herkesi besliyor, herkese ilgileniyor. Hiçbirinizin varlığı, yokluğu Allah ile uzaktan yakından alakalı değil. Yani önemsiz varlıklarız Allah'a göre. Bizim gibi neler yaratıyor anlamında söylüyorum. Buna rağmen Allah tenezür ediyor, lütf ediyor. Kuluna bir adım yaklaşmaktan bahsediyor. o sen bu kadına muhtaçsın. Kasılma beyefendi, muhtaçsın o kadar. O da sana muhtaç. Bir adım sen gel, bir adım o gelsin, ortada buluşun. Veya nasrettin Hoca gibi yapalım isterseniz. Keramete yıkalım, keramete. Kerametle götürelim. Nasıl götürelim? Hocam demişler, sen espri yüklü bir adamsın demiş. Her şey espriye boğma. Bize adam gibi şimdiye kadar gırgır gır muhabbetle bizi ayar ettin. Bir de demiş bize, hocasın madem, hoca adını kullan bize keramet gösterir. Keramet böyle. Olağanüstü bir şey yap bize demişler. Allah Allah. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmış. Demiş ki... Mecbur kalmış. Çıkışı yok. Kabul etmiş. Demiş lütfen beni zorlayacak bir şey olmasın demiş. Tamam demiş Hoca Efendi şu toprak testiyi görüyor musunuz? He görüyorum. O toprak testiyi demiş. Ne okuyorsan okun ne üflüyorsan üfle demiş. Ayağına kadar getir demiş. Tamam senin kerametine inanacağız demiştir. Allah Allah neler okumamış. Testide kıpırdama yok. Testi yerinde bile sallanmıyor. birak ayağa gelmeyi. Nasrettin Hoca'ya hiç bozuntuya vermeden, hiç kimseye böyle yüzüne bakmadan gayet ağır beyefendi, hoca efendi ayaklarıyla gitmiş testiyi almış, kendi oturduğu yere getirmiş. Bir kahkaha tufanı demiş, ne gülüyorsun demiş, ne gülüyorsun, ne ol demiş. Hoca biz senden keramet istesen testi testiyi eline taşıdın, getirdin demiş. Böyle şey olur mu demiş, testi kımıldamadı bile, yine sen yaptın işi demişler. Demiş ki evladım, küçücük toprak parçası, Nasrettin Hoca gibi bir, Hocaefendi'nin ayağına gelseydi, küçük büyüğün ayağına gel için küçük keramet olurdu demiş. Koskocaman hoca demiş. Anlış anlı, dünyayı sallayan espri yüklü bu zat demiş. Bu halime rağmen adi bir testinin ayağına kadar gittim, o da büyük keramet oldu demiş. Ha? Şöyle demiş, tamam mı? Şimdi eğer siz testiyseniz, beyefendi veya hanımefendi, yani eğer test ayağına gelmiyorsa, e sen büyük kabul kendini sen testin ayağına büyük keramet olsun. Bazen küçük büyüğün ayağına gitsin. Bazen büyük küçüğün ayağına bu işi böyle götürün. İmam-ı Rabbani diyor ki bazen diyor çingenen ayağına da gider diyor padişah. Bir mana bir derinlik anlattırken söylüyor. Bazen diyor gedanın ayağına da gider şahlar diyor şahlar padişahlar. Geda'nın ayağına. Evet bir adım hanım, bir adım erkek. Bu yuva yürüyecek. Sabredin biraz, sabredin. Sabırla elde ettiğiniz şey, sabırsızlıkla kaybettiğiniz şeyden daha avantajlıdır. Sabırla elde edeceksiniz. Birbirinizin karnını çekin. Nefesiniz kokabilir, horlayabilirsiniz. Ondan sonra efendim bir takım beğenmediğiniz huylar olabilir. Allah'tan korkun ve korkalım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendi şu çıplak gözlerimle okuduğum, aletsiz okuduğum bir hadis-i şerif metninde, Eşler eşler diyor ey karı kocalar bunlar zevç ve zevce fark etmez. Karı kocalar eşler eğer birbirinizden sevmediğiniz e, reddettiğiniz e, işler varsa da hoşlanmadığın şeyler eşlerinizde kesinlikle diyoruz sevdiğiler daha fazladır. Hanımın kuru fasulyesini sevmiyorsan dolmasını seversin ya. Dolma yap ya kuru fasulye beceremiyorsun da şunu beceremiyorsun da beceremediğin şeyler var. Ya hiç olmaz zaten onlar malumdur becerdiği şeyleri iste, isteden kızartmayı beceremiyor da karartıyorsa kızartacağına malı bu sefer benim ne bileyim haşlama iste ya haşlama iste bu iş yürüsün haşlama daha sağlıklıdır zaten kızartmada bol yağ var mide için bir ağırlık var haşlama iste beraber haşlayın götürün işin. Kocanız eve geç mi geliyor? Veyahut da şu alışkanlığım var. Yani sevdiğiniz taraf, belki de bonkerliğini düşünün ya. El, elhamdülillah bari bonker kocam diye ya. Şükür güler yüzü vardı. O bana yetiyordu. Bir eksiği olabilir. Yani eksiği olan taraflara kafayı takmak yerine sağlam taraflara gönlü efendim, çevirmek daha faydalıdır. Yani eksik görmek yerine iyi tarafları görmeye çalışarak hayatı çekilebilir hale getirmek. Bir polyanna oyunundan bahsetmiyorum. Bir İngiliz edebiyatını konuşmuyorum ben. Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu değerleri, Allah'tan alıp sunduğu değerleri konuşuyorum ben. Bu manada yani hayatı yaşanabilir, çekilebilir, götürülebilir hale getirmek lazımdır. Hiç unutmuyorum yani kulakları hayır ha, Allah rahmet eylesin. Ünlü bir alim hem Allah dostu hem bir cemaat lideri bir hareketin önderiydi. Allah rahmet eylesin. Şimdi İsim adresine fazla durmak istemiyorum. Yani iticilik veya çekicilik noktasında farklı yaklaşımlara fırsat vermeyeyim diye hiç unutmuyorum. Bir gün su husuzdan konusunu işliyordu. Yani Müslüman iyi düşünmelidir, iyi düşünce sahip olmaları gibi güzel bir mevzu işlerken kötü düşünceyle iyi düşünceyi ben şöyle anlıyorum dedi. Sehpanın üzerinde bir tane dolu bardak olsa dedi, dolu bardak. Ama ne neresi dolu? Yarısı dolu. Yarısı da boş. Eğer o Bardağa bakan adam iyi adamsa derdi maşallah bardağın yarısı dolu der. Elhamdülillah yarısı dolu der. O yarın bardak beni su ihtiyacımı gider Ama bakan adam kalbi çıfıtsa hep eksik görmeye şartlanmışsa yani hata görecek eksik görecek böyle mutlaka birisine bir problem çıkartması lazım ya. Cıngar çıkartacak ya. Kafası kalbi bozuk ya mutlaka bir problem olacak ya bir moral bozacak ya. Diken gibi bir şey ya. Girdiği yerin havasını mı değiştirecek? Agresif bir tip. Bakacak bardağa. Hıh diye. Güya bir şey. ya bir şey. Yarısı do boş bardağın ya diyecek. Yarısı dolu diyen de doğru konuştu. Yarısı boş diyen de doğru konuştu. Ama birisi güzel baktı. Dolu kısmını gördü. Birisi çirkin ve çıfıt baktı. Boş tarafını gördü. Siz hanımınızın dolu tarafını gör. Kocanızın doğru tarafını görün, oğlunuzun dolu tarafını görün. Oğlum maşallah sende cesaret ben dostu Vallahi Fatih Sultan gibi İstanbul alırım. Ama bu cesaretini sokakta, kap kaçıcılıkta veya hatta falçata ile adam değişmekte kullanma da başka işte kullan diyebilirsiniz. Cesaretini yönlendirebilirsiniz. Yani böyle çok para harcamasını Cömertliğin, bonkel'in çok iyi olduğu yolunda Allah'ın bu Cömertliğe verdiği ödülleri söyleyerek o tarzda değerlendirebilirsiniz. Buna benzer şeyler arkadaşlar yani illa karşıdaki eksikleri liste başına koyup da işi çekilmez yaşanamaz hale getirmek doğru bir şey değildir. Allah-u Teala hepimize denge ayar lütfetsin amin diyorum. Yani bu kadar e, sohbetin muhabbetin ayet metniyle alakalı tercümesini de vereyim. Çok samimi bir şey söyleyeceğim samimi bir şey teklif edeceğim. Yani gerçekten Allah'ın sizi sevmesini desteklemesini sizinle beraber olduğunu Allah'ın bizzat kendisinden duymak ister misiniz? Ben arasa tüccarlara yani ticari birlikteli olan insanlara sevgili peygamberimizin ben küçüklüğümden beri büyüklerimden duyduğum ama mesleğimiz hocalık bu işler olduktan sonra kaynaklardan da sevgili peygamberimize dayanan o mübarek hadis-i şerifin yazılım biçimini metnini de okuduğum bir olay hatırlatayım. Derlerdi ki eski atalarımız ortakları eğer ikisi de birbirinin iyiliğini isterse oğlum iki ortak da birbirinin lehine çalışırsa ben de iyiyim o da esin ben de, benim de olsun onun da olsun onun da imkanları benim imkanları imkanlarım olsun kabiliğinden birbirinin menfaatlerini takip eden kimseler olurlarsa kesinlikle Allah yardım eder derlerdi ve buna da bir örnek verildi şimdi bu örneğe ben bir hadis-i şerifle cevap vereceğim bizim memlekette Tarlası olanlar eğer tarlası fazlaysa hepsini ekip biçemiyorsa ortakçılık diye bir sistem yarıya başkasına verirler. Şimdi Karadenizler çaylı, çayı yarıya vermek falan diyorlar. Birileri onu kesiyor satıyor. Çay sahipleri de efendim o kesim ve satım işini yapan insanla yarı yarıya paylaşıyorlar. Bunun gibi. Adamın birisi ortakçılık yapmış. Yani tarladan çıkan ürün yarı yarıya bölüşülecek. Fakat tarlanın sahibi de onu ortak işleten de ikisi de ihlaslı birbirinin böyle ben de kazanayım o da kazansın Allah razı olsun o ortakçım olmasa da tarlam kuru kalacaktı o da ya bu tarlayı ekmeseydim ben de ya bu sene bir işe yaramayacaktım gibi ikisi de çok nimet kıymet bilen minnettar yani kıymet bilen yapıdaki insanlar birinci sene ürün çıkmış Allah da vermiş hani yığılmış. ...tam böyle çuvallarken şeyleri... ...ekinler, dövenler sürülmüş... ...samanlar havaya savrulmuş... ...taneler bir kenara yığılmış... ...çuvallara böyle dolduruyorlar... ...fakat ortaklardan birisi... eğilmiş ki o ekin yığınına... ...o ekin yığınına, buğday yığınına... eğilmiş ki... ...bir takım karıncalar... ...sağdan soldan kendi ekinlerinin yığınına... ...birer tane buğday atıp... ...yenisini almaya gidiyorlar... ...yani... Dışarıdan buğday toplayıp o iki birbirinin iyiliğini isteyen ortakçıların buğday yığınının üstüne buğday ekliyorlar. Ortak demiş gel gel demiş bak. Niyetimizin sağlamlığını gör. Bu yani karıncalar bile bizim iyiliğimiz istiyor demiş. Allah'ın talimatına göre karıncalar bile bize buğday taşıyor demiş. Maşallah. Tebrik ederim. Senin de niyetini, benim de niyetimi. Allah'a hamdolsun demişler. ikinci sene yine öyle Üçüncü sene ortaklardan birisi Gel hele demiş. Gel hele ortak gel şuraya bak. Bak eğil demiş ekini yığınına. Buğday yığınından bu sefer tersi. Her bir karınca bir buğday alıp kaçıyor. Her bir karınca bir buğday alıp kaçıyor. Diyor ki ortak ya senin niyetinde işleminde bir pislik var affedesin diyor. Ya benimkinde var diyor. Şunu Allahça konuşalım diyor. İlk iki sene karıncalar bize çalışıyordu. Şimdi karıncalar bizden çalıyor. Karıncalar bizden çalıyor. Bunda bir Hinoğlu hinlik var. Ya ilk iki senesinin holding iyi gidiyordu da niye bu sene bat? Niye çarşır oldu? Ha belki toplarken niyetiniz iyiydi. Biz bu millet 30 yılını yurt dışına vermiş, 10 yılını yurt dışına vermiş, 3-5 şey biriktirmiş. Biz de memlekette kriz var efendim nakit para yok. Gidelim Avrupa'daki işçilerimizin veya çalışanlarımızın parasını toplayalım. Hem Türkiye kalkınsın hem onlar para hem de biz o parayı işleterek biz de yolumuzu bulalım niyetiyle. Hem onlar kalkızın, hem biz kalkanım, hem ülkemizde işsizlik konusunda bir istihdam alanı oluşturalım. Hadi Bismillah dediniz, geldiniz diyelim. Niyet iyi. İlk zamanlar niyet iyiydi. Biraz daha sonra sonlar yaptınız. Baktınız papuç pahalı, biraz iş zorlayıcı tipler, biraz da efendim hesaplar hesaplar böyle çil çil, çuval çuval böyle götürdüğünüz paralara baktınız ki Allah böyle. O manzaraya dayanamadınız. Biraz biraz gırpalım, biraz eksiklenelim. Biraz holdingin yönetim kurulu başkanına 10 bin euro aylık tahsis edelim. Halbuki aylık 1000 euro. Yönkul üyelerine 5'er bin tahsis edelim. Oradaki efendim şirketten. Daha ortada hol yok, yumurta yok, fabrika yok, üretim yok. Milleten toplanan parayı maaşlar olarak bile usulünce böyle kılıflı bir şekilde iç ederek karıncaların o büyük yığınları sıfırlamasını ve güzel bir fırsat vererek işi bitirdin, batırdın. Belki böyle yaptın. Allah'u alem diyorum. O adam ne demiş biliyor musunuz? O ortakçılardan birisi demiş ki Allah'ın bizi bizimle beraber olmasını, bizi desteklemesini, bize bereket, rahmet ve efendim musret, imdat, sizinleyim, yardımınızdayım demesini konuşuyorum. Ya yani Onun bir nevi altyapısını oluşturan bir, hepinizin bildiği teknik bir örnek veriyorum. Demiş ki Tarla sahibine o eken adam evet demiş bu sakatlık bende demiş kardeşim. İçimden geldi demiş bu adam kahvede çayını arasını içerken. Kış yaz demiyoruz burayı sürüyoruz ekiyoruz biçiyoruz efendim efendim hasadını yapıyoruz. Bu kadar zahmet ve eziyet adam yattığı yerden zamanında babadan kalma bir ufak gayrimenkulünden bu kadar kazanmak hakkı mıdır ya bizim alnımız terliyor dinimiz imanımız gevriyor. Benim hakkım daha fazla olması lazımdı diye kendi kendime fetva verdim kendi kendime hakimin hakemlik yaptım ve demiş birkaç çuval eve özel gönderdim demiş. Bundan dolayı demiş Allahu Teala azetleri karıncay bile başımıza belâat demiş. Tövbe ediyorum demiş. Çuvalları getirin geri dökmüş yığının üstüne ve adil bölüşmüşler bu kadar. Vallahi Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu e, yani hikayem trak dinlediğiniz olayın asıl beynine Yönelik bir açıklama yapıyor diyor ki iki ortak veya çok ortakları fark etmez biri ötekinin iyiliğini istediği müddetçe yani o ortakları hep beraber yiyelim hep beraber kazanalım ya bu iş hepimizin ekmek teknesidir diyerekten iyi niyetle ortaklık yaparlarsa size yemin ederim Allah'ın Resulü'nün ifadesi oldur ki allah Teala onları desteklermiş, mallarına bereket verir, işlerine bereket verir ve güzel sonuçları ve güzel netice alırlarmış. Ama bir şartı var. Malem <mâ> lem yehun ye ehadühümel âhara. malem <mâ> yehun, hainlik etmediği müddetçe, kalleşlik ve üçkağıtçılık ve efetvazlık, ayak oyunları yapmadı müddetçe onlardan birisi el ötekine onlardan biri ötekine hainlik yapmadığı müddetçe Allah Teala destek verir diyor Peygamberimiz. Hainlik diyorum bakın galleştik, Tembellik olabilir. Yani işin hakkını veremeyebilirsin. Biri öteki kadar işini düşünemeyebilir. Benim bir büyük işletme sahibi acabiden unuttum kimdi neredeydi. Dinlediğim bir olay var da diyor ki hocam bizim işletmede 3 sınıf İnsan çalışıyor, bir, benim işim diyerekten harıl harıl böyle her şeyle beni ilgilendirdiği için benim işim diyen bir ben varım diyorum, patron yani. Bizim oğlanlar da fabrikada çalışıyor, onlar da babamızın işi diyorlar diyor, babamız, babamız işte babamızın işi, batarsa çıkarsa babamız, baş ver diyoruz. İşçiler de ne diyor hocam, daha kötü diyor, ne diyorlar hacı abi dedim, hacı babanın işi diyorlar diyor. Batacak da hacı baba, çıkacak da hacı baba, Boş ver, onlar da öyle yani. Hacı babanın işi deyip sallayanlar var, babamın işi deyip sallayanlar var. Bir tek diyor burada asıl işçi benim hocam diyor, işin hakkını vermeye çalışın. böyle hep böyle diyor. Dünya böyleymiş ne yapalım falan diye dert yanıyorum. Halbuki ben işçilere, işverenlere her zaman hatırlatırım. Özellikle işçiyle alakalı bugün bir şey hatırlatayım. Bu kriz ortamında arkadaşlar bak bu konu. Bütün dünyayı ilgilenen durgunluğun ve sıkıntıların her tarafın iç çıkarttığı bir ortamda sen eğer o işletmede harıl harıl nefes nefese terleyerek zorlanarak Hacı Baba'nın işini veya o şirketin işini iyi yapmazsan o şirket para kazanamaz. Bu mevcut şartlarda bu krize direnemez, ve dayanamaz. Yarın o işletme kapanır, senin de ekmek kapın kapanır oğlum. Veya kızım neyse kimse. Kardeşim düzelterek söylüyorum. Sen de kapanır. Ne kazanırsın? Yani o bütün gücünle o işletmeyi ayakta tutmaya çalışacaksın. Tamam mı? Ayakta tutmaya çalışacaksın. O da kazanacak, sen de kazanacaksın. Beraber bu işi götüreceksiniz. Kolay değil. Bütün dünyada böyle bir yıkım vardır. Yani Çin canavarı bütün dünyayı istila etti. Amerika bile yani çekinci içerisinde, Avrupa bile çekinci içerisinde. Çin çöplü oldu dünyanın her tarafı. Ya onların Çin, Çin, Çin, Çin'le onların oyuncakları, her onların efendim mamulleri yıldı kaldı. Bakın bak yerel sektörlerimiz alt üst oldular arkadaşlar iş götüremiyoruz. Kendi gıda gıda konusunda bile Avrupa Birliği'ne uyumla alakalı şeylerden dolayı, yani projelerden yasalardan dolayı, kendi ülkemizde tarım sektörümüzde can çekişiyor. Hayvancılık sektörü can çekişiyor. Zaten yani diğer sahada Avrupa'yla, Amerika'yla, Çin'le, uzakta öyle sen nasıl bu teknolojide yarışacaksın ki? Hangi konuda varsın ki? Bir sürü sıkıntımız var o konuda Henüz onların düzeninde olmadığımız hepimiz biliyoruz. Onun için yani işinize benim işim diye sarılmanız lazımdır. Bu işletme yaşarsa işçi yaşar. Bu işletme yaşarsa işin başındaki adam yaşar. Dolayısıyla evlerimizi ekmeğimizi götürürüz, aşımızı götürürüz, alacağımız vereceğimiz dengeli olur gibi. Yani bir işte ortaklar birbirinin iyiliğini isterse büyütelim. Müslümanlar birbirinin iyiliğini isterse arkadaşlar daha da büyütelim eğer kul. Allah-u Teala Hazretlerine yönelik iyi düşünce içerisinde onun güzel programını seve seve yaşarsa allah Teala destekler, yardım eder, ahir ve akıbetimiz hayır olur diyorum. Ayet-i Kerime'nin tam muhteva yani içerik ne e, ne demek istediği yolundaki e, temel meseleleri verdikten sonra bir de teberrüken, teşerrüfen bereketlenmek için ayet-i Kerime'nin mealiyle konuyu kapatalım. allah Teala yemin ederek başlıyor. Elbette. Hatta muhakkak yemin ederim ki Allahu Teala Hazretleri sizden önceki Hazreti Musa Peygamber'in devresindeki insanlardan çok büyük bir söz aldı ve onlara bu sözü uygulamak ve gözlemci olarak takip etmek üzere 12 tane seçkin lider gönderdi. Hikayeten anlatım. Ama şimdi görev kısmı geliyor. Şimdi hep ilgilendiren bölüm ve kâle allâhu inni mâküm ve Allahu Teala dedik kesinlikle ve kesinlikle bak Allah dedi ki diyorum celle celâli mevla'yı dinliyoruz hepimiz böyle Rabbimizin şöyle muhatabıyız elhamdülillah inni mâküm ey benim şu anda şu FM'de şu adreste beni dinleyen kullarım efendim benim sohbetimi muhabbetimi dinleyen işte yoktibarımdaki Kullarım veyahut da inşallah itibarlı kullarım, gül kullarım artık ne diyeceksin Mevla? Mevla bize güzel sıfatlarla hitap, rahmet ile hitap etsin inşallah. Yani bizim çirkin sıfatlarımız da var. Çirkin taraflarımız da var ama mesela bana Mevla'nın sesleneceği, hitap edeceği çok yamuk taraflarım da var ama iyi taraflardan da Mevla seslenebilir, size öyle seslenebilir. Yani... Birbirimize seslendiğimiz gibi Mevla'nın bize sesleneceği çok eksiklerimiz, ayıplarımız, kayıplarımız var ama Ey benim itibarlı kulum, ey benim cemaat kulum, ey benim secdeli kulum, ey benim örtülü kulum da diyebilir. Ama ey benim iftiracı kulum, gıybetçi kulum, yalancı kulum, sahtekar kulum, efendim, sabah namazını yemiş kulum da diyebilir. Ama o zaman işin altına kalkamayız. Mevla bize tatlı hitap ettiği kullardan eylesin inşallah. Amin rahmetiyle. Sizinle beraberim. Bir. ...namazlarınızı güzel kılarsanız... ...kılarsanız sizinle beraberim... ...zekatı seve seve verirseniz sizinle beraberim... ...dardaki... Kullara borç para verirseniz ey kullarım sizinle beraberim benim mübarek peygamberime iman etmekle kalmaz. O mübarek peygamberlerime destek verir malınızla canınızla peygamberinizin derdine davasına ortak olur bu yükün altına. O mübarek peygamberle birlikte bu İslam davasının altına girer o mübarekle bu hareketi götürürseniz Allah olarak sözüm söz bende sizinle beraber dünyada da terk etmem ahirette de terk etmem madem ki bu işin içindesiniz namaz dedim var zekat dedim var sıkıntılı kullara yardım edin dedim ettiniz maşallah var peygamberimin derdine davasına ortak olun dedim oldunuz daha ne diyeyim ben sizinle beraberim Bir, yapacağım şeyleri söylüyorum 1 le ukefran anukum seyyadukün böyle çizgisi düzgün çizgisi düzgün müslümanlar olarak günahınızı örterim affederim ve le üdihlenekim sizi kendi ellerimle bak Evet, kendi ellerimle yerleştiririm. Vele üduhilenle bak, kesinlikle ''Edhale'' girdirdi. Üduhülük ben girdiriyorum. Namle tamam, üduhilenle küm olunca kesinlikle ben diyor Allah. Yerleştiririm cennatin öyle güzel balık bahçelik efendim, ahiret yurtlarına ki tecrü şırıl şırıl akıyorum. İntihdelen harul süt ırmağım var benim bal ırmağım var benim temiz şarap ırmağım var benim su ırmağım var benim. Milletin böyle pisliklerin atmadığı sanayinin atıkların girmediği tertemiz mis gibi yüzeceğiniz içeceğiniz o güzelim ırmakların olduğu cennetlere sizi yerleştiririm. Hemen kevare bahseder ki mümkün fakat Allah sevabı sevil. Bu kadar tatlı tatlı anlatım diyor Allah. Tatlı tatlı anlatım. Sizden kim bu anlatımlara itibar etmezse? Yine efendim peygambere iman ve destek yok, namaz yok, sekat yok, sıkıntılara, derdine yardım destek yok. Ne bileyim? Buna benzer diğer ödevlere görevlere yapmaya efendim. Bir gayret yok. Allah'a karşı bir iddia yok, samimiyet yok diyor ki Allah bu kadar tatlı tatlı Allah olarak anlattım, altı bin tane sana efendim mesaj gönder, altı binden fazla mesaj gönderdim. bu kadar peygamberler gönderdim. sana tatlı diline güler yüzü vardı bak ben de yalvarıyorum, kendime de size de yalvarmış gibi anlatıyorum onu ben, bu kadar tatlı tatlı anlatımdan yine pis nefsinizin dediğini yapacaksanız, alçak şeytanın dediğini yapacaksanız, Allah beni tercih edenler buyursunlar, Habib'imi tercih edenler buyursunlar, yolumu tercih edenler buyursunlar, Adın adresini, cennetimi samimisyenler hoş gelmiş, safalar getirmiş. Ama diyor, bu kadar anlatıma rağmen kim bildiğini okursa kendisi sapıtmış olur diyor Allah. Mevla sapıklardan eylemesin, sapıtanlardan eylemesin. Bizi birbirimizi Allah için sevip, Allah için kayran kollayan hayırlı kardeş, hayırlı baca eylesin, elimizden tutsun, hayra kullansın, sonu yüzde yüz cennet olan bir son ile... Mevla kendisine bizi kabul buyursun inşallah amin. Birbirimize dua etmek üzere sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.